İzlediğiniz Merhaba kainat. Bugün 16 Ocak Pazartesi. Yıl 2017. Ay 1. Gün 16. Kasım 70. 1438. Hicri Revi'yle 18. 1432. Rumi Ocak 3. Haşeratın gizlenmesi. Fırtına. Günün sözü. Sevinçli anında kimseye vaatte bulunma. Öfkeli anında da kimseye cevap verme. Çin atasözü. Günün ikinci sözü. ''Var olan türlerin en güçlüsü değildir. En zekisi de değildir. Hayatta kalan, değişime en çok ayak uydurabilendir.'' Charles Darwin Günün tarihi, günün malumatı diyeyim, hava kirliliğiyle savaş haftası, hava kirliliği, bakımsız taşıtların egzoz gazları, toplu taşımacılığa önem verilmemesi, çarpık ve plansız kentleşme, Kötü cins kömür kullanımı, sanayinin şehrin içinde kalması ve aşırı nüfus gibi nedenlerden oluşur. Hava kirliliği ile savaş haftası dün başladı. Büyük Saatli Marif Takvimi E questo si sa, le bellezze della propria città Non si parla che di popolane Che si getta nelle tevere in piena Poi ti vengono le napoletane Mare piano sorrento ai e mari Se di Firenze nessuno parlo Io solo così canterò Madian kuvafirence, birini abeder ki bambine, onları gördüğünde, onları gördüğünde, onları gördüğünde, onları gördüğünde, onları gördüğünde, onları gördüğünde, onları gördüğünde, onları gördüğünde, piatti rense non sa spiegare cosa sia quando ritorna lontano, ha in cuor la nostalgia. Le belle fiorentine ogni serale cascine con il davo per fare e la luna sorride. Her kalp, her bimba, bruna sia rossa, se provare la scossa, sorridendo si mette a lo stornello fa ogni fede di quelle che vedi passare, son tutte fiorentine nelle notti divine stellate passan gaie le mandolinate ogni bimbo Non sa spiegare cosa sia Quando ritorna lontano Ha ancora la nostalgia La sardina con l'innamorato La servetta, bracciata il soldato, il viver con la bionda del cuore, si scambiano entrambi promesse d'amore. Se vieni qui a Firenze, sopra di sera, udrai la voce che canta. Io sono la pr. Merhaba herkes Açık Radio Burası 94.9 Açıkadyo.com.tr ve Açık Gazete Programı haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Ömer Madra, Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet açılışta Adriano Cicconi'den Vieni a Firenze adlı parçayı çaldık. Floransa'dan bahsediyor. Bu vesileyle de 1966'daki büyük Arno, Florensa'daki alüvyonların çöküşü, büyük çamur deryası üzerine biraz konuşma fırsatını da bulacağız. Büyük sel olayı 60-50 yılı aşkın bir süre önce olmuş. Şimdi onu Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından dinleyelim.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 Arno Doğanın daha henüz tımarhaneye gönderilmediği zamanlarda da ileride yaşanacaklar konusunda ipucu veren delilik ataklarına rastlanıyordu. 1966 yılının sonlarında Arno nehri kendi tufanını yaratma düşünü gerçekleştirdi ve Floransa şehri tarihinin en büyük su baskınına maruz kaldı. Floransa sadece bir gün içinde İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombardımanlarda kaybettiğinden fazlasını kaybetti. Tamamen çamura gömülen Floransalılar felaketin ardından ellerinde kalanı kurtarmaya koyuldular. Erkeklerin ve kadınların suların içinde debelenerek, didinerek, Arno'ya ve bütün sülalesine küfrederek kurtarma çalışmalarını sürdürdükleri sırası, sırada uzun bir kamyon, yalpalayarak oradan geçti. Kamyon, selde ölümcül bir şekilde yaralanmış devasa bir bedeni taşıyordu. Kafa arka tekerlerin üzerinde sarsılırken kırık bir kol yanda asılı duruyordu. Bu ahşap divin geçişi sırasında, erkekler ve kadınlar kürekleriyle kovalarını bir kenara bıraktılar ve başlarını açıp istavroz çıkardılar ve dev gözden yitene kadar sessizce beklediler. Bu geçen de Floransa şehrinin bir evladıydı. Bu çarmıha gerili İsa, bu parçalara ayrılmış İsa, yedi asır önce bu şehirde ünlü ressam Giotto'nun hocası Giovanni Cimabue'nin elinden doğmuştu.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 Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atmak gerekirse 1605'te bugün El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha yani cin fikirli del Manchalı Don Quixote'nin kitabı birincisi, birinci cilt Miguel de Cervantes Madrid'de İspanya'da basılmış dünyanın ilk ve belki de en iyi romanı olarak tarihte yerini alıyor. 1945'te bugün bildiğiniz gibi bu arada da açık radyoda Tolga Korkut'un sesinden dinlemekteyiz saat 1'e doğru her gün Don Quixote'yi. 1945'te bugün Adolf Hitler yeraltı sığınağına taşınmış. Führer Bank Bunker diye adlandırılıyor. 1979'da da son İran Şahı ailesiyle birlikte toparlanıp eşyalarını filan Mısır'a göç etmiş. Büyük şeydeki, çöldeki 2500. Pers kuruluş yıl dönümlerinde bütün dünya devlerini, ülkelerini çağırdıktan beri ziyafet, şölen verdikten kısa bir süre sonra, toparlanıp gitmek zorunda kalıyor şeyhinşah. Ee, bu arada şeyde de Arno e, Seli ile de ilgili ufak bir ek bilgi verelim. Ee, Floransa alüvyonu çamurları diye adlandırılıyor. Ve e, bir şehrin 1557'den beri gördüğü en büyük sel felaketiymiş 1966'daki ve en büyük sanat eserlerini ve değerli kitapları da mahvetti. Bir daha geri gelmeyecek şekilde yok etmişti. Ben şahsen daha sonraları çok daha sonraki bir tarihte gözüp görmek, restorasyon çalışmalarını da izleme fırsatı bulmuştum. Çok zorlu bir işti. Ee, hem İtalya'dan hem de dış göster şeyden, gönüllülerden Anceli del Fango yani şey çamur melekleri diye adlandırılan pek çok büyük gönülünün çalışması e, sonunda birçoğu bu eserlerin restore edilebildi ve hatta yeni koruma yöntemleri de Restorasyon yöntemleri de laboratuvarlar kurulmuştu ama bunca zaman sonra 60 aradan geçen 50 yıl sonra bile epey daha tahribatın izleri görülebiliyor. Yapılacak çok iş var deniyor. Ki İtalya dediğimiz zaman da açık gazetedeki verdiğimiz haberler doğrultusunda da sellerinde durmadığı bir coğrafyadan bahsedebilmenin mümkün olduğunu görüyoruz. En son işte e, Venedik'te büyük bir sel olmuştu yanlış hatırlamıyorsan. İtalya'da tam Galeano'nun dediği gibi işte yani Aha. bir kere bunu tetiklediğin zaman ya yani doğanın daha henüz tımarhaneye gönderilmediği zamanlarda ileride bugünlerde olabileceklere yaşanacaklar konusunda ipucu veren ataklara rastlanıyordu diyor kendi tufanını yarattı diyor yani doğaya hakim olmak gibi bir hayalin peşinde koşan insan kalkın makar vesaire. Olmuyor. E, Lücüriye, Piemonte ve Sicilya'daymış en son Kasım ayında meydana gelen sel olayı buraları etkilemiş. Piemonte, Hayatını kaybeden evet. de insanlar varmış. Devam ediyor yani bu sel vakaları da. Sadece bir de pusatmış, ed altta edecek, edecek de maalesef. Evet öyle bir e, durum var. Onlara tekrar geleceğiz. Bu arada soğuk hava korkmuş bir soğuk hava dalgası var. 65 kişinin hayatını kaybetti. Aralarında da göçmenlerin de oldu. Ona geçmeden önce birkaç e, son dakika haberi var. Onları verelim ama daha sonra da geniş çaplı göçmen Türkiye'deki anayasa e, değişikliği haberlerine, göçmen meselelerine, şiddet meselelerini ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Trump karşıtı gösterilerin yaygınlaşmasına ilişkin bazı bilgiler de paylaşabiliriz sizinle. Evet, efendim. Kırgız, Kırgızistan'da bir Türk kargo, Türk hava yollarına ait bir Türk kargo uçağı düştü. Bu yeni bir haber. yani Bir saat kadar önce gelen bir haber. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Manas Havalimanı'nın yakınlarındaki yerleşim yerlerinin üzerine Ha, doğrudan doğru evlerin üzerine düşmüş kargo uçağı. İkisi pilot 4 mürettebat yaşamını yitirmiş. Ayrıca da uçağın üzerine düştüğü binada yaşamını yitirenler oldu. Kaza yerinde 16 cansız bedene ulaşıldığı duruluyor. Hmm. Toplam 20 kayıp var. Türkiye saatiyle 4.45'te düşmüş şimdi gördük işte. Evlerinde yaşamlarını yitirenlerin altısının çocuk olduğu açıklanmış. Yine Kırgız Basın Kuruluşu Akipre'se göre Kazada altık işte yaralanmış. Evet. Boeing 747 tipi ve Hong Kong'dan kalkmış. Kötü hava koşulları. Bunun da etkisi olabilir deniyor. Korkunç görüntüler. Evet. Onun dışında bir son dakika haberi değil ama yani artık ürküntü vermeye başlayan dünyanın öbür ucundan geliyor. Brezilya'da gene isyanlar hapishanelerde Alkassuz hapishanesinde çeteler arası e, uyuşturucu çeteleri deniyor ama ne kadar ne, ne olduğunu bilmek imkansız. Tam bilgiye ulaşmak. 30, en az 30 kişinin ölmüş olduğu gene. sağ Paulo'dan Reuters haberi bu da dünün haberi. Felaket dama çıkmış taş atan ve nesneler atan İnsanlar görülüyor. Yeri çıplak vaziyette. Çoğunluğu siyahi olan insanlar. Bu ana kadar yani bugün ayın 16'sı dünkü habere göre 15'ine kadar 140 kadar insan öldüğü de tahmin ediliyor. Brezilya hapishanelerinde yani bu günde 9-10 kişi demek. Her gün korkunç bir durumda oradan devam ediyor. Bir başka haber de Elbab'da ÖSO alanına bombalı saldırı 12 ölü 30 yaralı diye bir haber var. Suriye'nin Elbab bölgesinde Özgür Suriye ordusuna bağlı birliklerin toplanma alanına bombalı araçla intihar saldırısı düzenlenmiş. 12 ölü 30'dan fazla yaralı olduğu belirtiliyor Anadolu Ajansı'nın bölge kaynaklarından aldığı bilgiye göre bu da. ÖSO mensubu 12 kişi hayatını kaybetmiş. 30'da yaralı. Bazı durumu ciddi olan bazı yaralılar Türkiye'deki hastanelere sevk edilmiş. Kilise getirilmişler. Ee, Türkiye'nin de destek verdiği kuruluşlardan birisi değil mi? Öz Özgür Suriye Ordusu. Evet. Bu arada IŞİD'in bir başka haber daha var. IŞİD'in Suriye'de Deiriz Zor'a saldırdığı haberi var. Çok sayıda Suriye askerinin yaşamını yitirdiği haberi de var. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre 20 IŞİD militanı ve 12 asker öldü deniyor. Yani tam bir yani orası mezbahaya dönmüş vaziyette. IŞİD'in bu, bu sefer farklı teknolojiyle roketli saldırısı sonunda İki de sivilin hayatını kaybettiği duyurulmuş. Suriye'de ve televizyonda üç diyor bu siviller için. Sivil sayısı olarak. 2015'ten beri IŞİD kuşatması altında ve havadan gelen yardımlara bağımlı bir kuşatma altında bir şehirden bahsediyoruz. Ortaçağ, tamamen ortaçağ görüntüleri herhalde. 200 bin kişi bu durumdaymış. Bu da böyle. Bir başka şiddet olayı burada ölüm yok yalnız neyse ki Nijerya'nın güneyindeki Ogun eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda beşi öğrenci 7 kişi kaçırılmış. Bu bir Türk okulu. Türkiye açısından önemli orada. Haberin 5 Nijeryalı öğrenci, biri de Nijeryalı öğretmen, bir de Türk öğretmen. 7 kişi kaçırılmış. Bu ee, saldırganları adalet önünde getirmek ve kurbanları yara almadan kurtarmak için ciddi çaba harcıyoruz diyen eyalet polis sözcüsünün konuşması var BBC Türkçeden haber bu da şimdilik şiddet olayları bu şeyde önce göçmen meselesini mi yapalım yoksa Irak'taki ve Yemen'deki korkunç bilançolardan mı bahsedelim? Şiddetle başladık istiyorsanız şiddet olaylarıyla devam edelim. Evet, öyle yapalım. Irak'ta 2016'nın kanlı bilançosu açıklanmıştı o çevrede. inanılmaz bir şey yani. Şiddet dolu yılı bile şiddetle geride bıraktığını da hatırlatmıştık biz de yıl sonu değerlendirmemizde. Başkent Bağdat'ın El Sinak çarşısında yılın son günü gerçekleştirilen intihar saldırısında 27 ölü, 50'den fazla da yaralı vardı ve işid üstlenmişti. Ee, ve burada hatırlanacağı üzere 2003'ten beri Irak, hatta 2002'den beri diyeyim aslında 15 seneden beri yayın yaptığımız bir olay bu Irak'ın. E, istilasına ve işgaline giden savaşa karşı yayınlar hatırlayacak olursak Hiçbir zaman Irak savaşında kaç kişinin kaybettiği, hayatını kaybettiği öğrenilemedi Ve öğrenilemeyecek de çünkü saymak çok zor, farklı kriterler kullanılıyor Ama milyonun üzerinde olduğunu söyleyenler de var Birkaç yüz binde tutanlar da var ama mesela bunlardan sayanlardan bir tanesi Irak Body Count. Irak'ta geçen yıl sadece 16.361 sivil hayatını kaybetmiş. Bu gazetelere, medyaya geçen, resmi rakamlara geçen şeylerden bahsediyoruz. Gündelik hayatın bir parçası oysa ilk başladığı zaman. Şiddetin tırmandığı kentin muslu olduğunu da belirtelim hemen. Başlıca ölüm nedeni de neymiş? İran, Irak'ta idam. Tam bir idam şehveti orada da var. Geçen yıl Irak'ta kontrolündeki bölgelerde büyük bir kısmını kaybetti nüfuzunu ama ee, yine de Irak'taki sivil ölümlerin 3'te ikisinden IŞİD'in sorumlu olduğu yaklaşık 2000 kişi de Amerika'nın IŞİD'e düzenlediği hava saldırılarında öldü diyor. Kim böyle kim kala oluyor hiç bir tespit etmek hangisi IŞİD'lidir hangisi sivildir hangisi Irak askeridir belli olamıyor. Ee, yani Irak body count 4400 sivil ölümden kimin sorumlu olduğunu belirlemiş mi? Hayır belirleyememiş tabii ki. Hiçbir şey belli değil orada. Oysa 2002 yılı sonundan ve 2003'e giderken ne deniyordu bütün Amerika Birleşik Devletleri ve onun izinden giden... Tüm konuşan kafalar oraya istikrarı getireceğiz. Kimyasal silahları ortadan kaldıracağız. Kaldıracağız Batı dünyasına ve bütün insanlığa Saddam'ın korkunç silahlarını bitireceğiz diyordu. Halen aynı şeyler söyleniyor. Reuters'a konuşan ordu yetkilileri IŞİD'in kimyasal silah yapmaya çalışırken kullandığı bazı kimyasal maddeleri ele geçirdiğini duyurmuş. Şu anda Musul'un durumu belki de Irak'taki durumu da özetliyor. Irak'ta ordu Peşmerge'nin Musul'u Irak ve Ordu'nun Irak'taki ordu ve Peşmerge güçlerinin Musul'u Ör akşam İslam Devleti'nden, IŞİD'in elinden almak için başlattığı operasyonda geçtiğimiz hafta sonunda Musul Üniversitesi'nin bulunduğu bölgenin önemli bir kısmı IŞİD'in elinden kurtarılmış. Nasıl kurtarılmış? Şöyle bir vurgu var. Üniversitenin etrafındaki gündür çalışmalar devam ediyormuş. Yerleşim yerlerinin aksine üniversitede yaşayan insan olmaması saldırıda operasyonda savaş uçaklarının kullanılmasını kolaylaştırıyormuş. Evet. Operasyona katılan askerler yaşadığı direncinin son günlerde azalmaya başladığını, günde 20'ye yakın olan intihar saldırılarının günde 4'e düştüğünü söylemiş. Günde 20'ye yakın intihar saldırısı Hadi oluyormuş. Bu insanlar nasıl bir kafa yapısında, nasıl bir motivasyonla böyle bir şey gerçekleştiriyor diye soran yok. Ama işte de bunun rakamı veriliyor. Başka gazetelerde, internet yok. Reuters'a konuşan işte yetkililer de şeyden bahsediyor. Kimyasal silah yapmaya çalışırken bulunan malzemelerden bahsediliyor. Evet. Musul kentini ikiye bölen Dicle Nehri'nin etrafındaki stratejik noktalarda geçtiğimiz hafta sonunda Irak ordusunun denetiminde geçmiş. Ama 200 bin ev olduğundan bahsediliyordu Musul'da temizlenmesi gereken ordunun terminolojisiyle. 200 bin ev. Yani sadece Bağdat'ta 3714 sivil öldürülmüş geçen yıl içinde. Yani bugün de 100 mi demek oluyor aşağı yukarı? Öyle bir şey oluyor. Her gün 100 kişi öldü anlamına geliyor değil mi? Evet efendim galiba. 350 gün. Yok. Her gün kişi 10 mu? Evet. 3700 derken. Evet. Aşağı yukarı. Ee, yani bu aklın hayalin alabileceği bir durum değil. Ama hepsini kurtarıp fevkalade modern bir ülke yapacaklarını söylemişlerdi. W. Bush ve arkadaşlar özellikle de Tony Blair. Böyle olmadı. Maalesef bütün dünyaya korkmuş Bir milyonun üzerinde insan yürüyüş yaptı. Bütün dünya üzerinde bunu engellemek için ama hile huda ve işte her türlü yalandan dolayı bu hale geldi şimdi. Sınırlarını kapamış bekliyorlar içeriği bizden başka bizden habersiz kimse bizim izin vermediğimiz kimse girmesin diye. Evet. Yemen'de de son iki yıldır bitmeyen savaş yüzünden yaklaşık 1400 çocuğun hayatını kaybettiği bildiriliyor. Savaşma Birleşmiş Çocuklar Birleşmiş Milletler'in çocuklara yardım fonu UNICEF Yemen temsilcisi söylemiş. Yazılı bir açıklama yapmış. 2015 martından bu yana yaklaşık 1400 çocuk ölmüş 2400'den fazla çocukta yaralanmış ve bir de yaşayan çocukların halini düşünmek lazım yaşadıkları hayatı eğitimlerini evet. ve geleceğe bakışlarını bu da böyle Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri desteğinde yaşadıkları peki kendi yerlerimize geçelim ee, ve göçmen meselesine gündelik olaylara tekrar dönelim İlk yarım saati bu dehşet verici rakamlarla ve manzaralarla tamamlamaya çalışalım. Libya açıklarında tekne batmış. Kaç ölü? Yaklaşık 100. 8 kişinin cansız bedeni çıkarılmış. 4 kişi de kurtarılmış. Fakat toplam kimse bilmiyor ama 100 civarında. Belki 100'ün biraz üzerinde göçmen taşıdığı belirtiliyor. Bu da BBC Türk'ün haberinden alıyorum bunu da. Arama kurtarma faaliyetlerini yürüten İtalyan Sahil Güvenliği karanlığın çökmesiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarının zorlaştığını da vurgulamış onlarca belki düzünelerce göçmene hala ulaşılamadığı belirtilmiş Libya'nın 50 kilometre açıklarında. Bir zamanlar Libya'da vardı. Şimdi yok artık öyle bir ülkede, yani param parça halde. Yani peki bir de bir rakam daha var Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin verdiği 2017'nin ilk iki haftası içinde bini aşkın göçmen Avrupa'ya ulaşmış. Son vaka dışarıda bırakılırsa haber alınmayan yaklaşık 11 kişinin umuda yolculukta hayatını kaybettiği sanılıyor diyor. Haber 5000 kişi Akdeniz rotasında bu alay etmenin ötesinde bir artık anlamı evet. var. Umuda yolculukta 5000 kişi geçen sene hayatını kaybetmiş. Yaklaşık artık her güne ne kadar düştüğünü ben hesaplamaktan da yoruldum şahsen yorulduk yani bu arada Macaristan Macaristan'a geçmeden şeyi de söylüyorum. efendim vardı. 13 buçuk attı. Günde mi? Evet. Evet Her gün. Evet. Her gün. 13-14 kişi. Bu Avrupa'da soğuk hava 65 kişinin hayatını kaybetti ya ve göçmen, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dondurucu soğuklarda dışarıda hayatta kalmaya çalışan mültecilerin koşullarının iyileştirilmesi için Avrupa ülkelerine çağrıda bulunmuş. Yani gerçekten orta çağa çok andıran bir manzaralar var. Bence orta çağa gitmenize gerek yok. 1940'ların ve 30'ların sonlarındaki Avrupa'daki Yahudilerin yaşadığı gettolara baktığınız zaman benzer fotoğrafları evet, görebilirsiniz da, bugün. De. Evet evet. Bugün görebiliyoruz. Yani Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği, Mülteciler Yüksek Komiserliği beş göçmen donarak öldüğü bilgisini veriyor. Yunanistan'daki bin göçmen ve mültecinin ısınma sistemleri, ısıtma sistemleri olmayan çadır ve yurtlarda kaldığını söylüyor. Ve UNICEF sözcülerinden biri de bu bir hayat kurtarma meselesidir, yanlış anlaşılmasın demiş. Avrupa'nın evet. tam ortasında. Hayat memat meselesinden bahsediyor. Soğuktan donan. Bu arada da bu çağrı pek sağır kulaklara rastlamış anlaşılan Macaristan'da sınır komşusu Sırbistan tarafında dondurucu soğukla mücadele eden mültecilerine sınır kapısını açmayacağını açıklamış. Neden? Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Schiarto Alman gazetesi Die Welt'e açıklama yapmış ya yardıma ihtiyacı olan mülteci de orada sığınma başvurusu yapsın ve barınak bulsun. Çoğu bunu yapmıyor çünkü, bak gerekçesi ne? Neymiş efendim? Çünkü başka bir ülkeye iltica başvurusunda bulunmayı düşünüyorlar demiş. Ne, ne büyük bir suç değil evet. mi? Birçok insanın güvenli ülkelerden geçerek nerede yaşayacaklarını seçme hakkı yoktur demiş. Evet. Sanakları konusunda da bize bir ders vermiş Macar e, Dışişleri Bakanı. Zaten Başbakanı Viktor Orbán'ın kabinesindeki göçmen karşıtı başbakanın göçmen karşıtı Dışişleri Bakanı konuşuyor. Yasal olmayan göçmenler transit geçişine izin verilemez demiş. Çok net baştan beri demiş. Rahatlatıcı olmuş, değil mi? inanılmaz fotoğraflar var gerçekten böyle mum ışığında ısınmaya çalışan ağızlarını burnlarını örtmeye çabalayan tünellerde izbelerde yaşayan insanlar ya da tamamen senin de dediğin gibi Can Tombin'in de biraz önce söylediği gibi böyle daha o kampından filan duvarın önünde bütün örtülere sarılmış dön karların altında muhtemelen yemek bekleyen insanlar yemek onlarda. bekleyen evet insanlar fotoğrafları var bir tek de çok anlamlı bir fotoğraf daha var buz tutmuş bir duvar var daha doğrusu buz tutmuş bir nehirin etrafı duvarla çevrili çitle ve tek bir kişinin gölge silüeti görünüyor orada yaslanmış duvara duran bir insan evladının fotoğrafı var tek başına. İşte böyle. Sırbistan'da 8500'den fazla mülteci bulunuyormuş ama ülkenin kabul merkezlerinde 6000'lik kapasite varmış. Yani 2500 fazlası var. Ne yapacağını bilmiyor Avrupa. Ve mevcut kapasitenin kış şartlarına bu olan dışı da olan Yeni kış şartlarına ne kadar uygunmuş %50'si ancak daha fazlası değil hayat memrat meselesi diyorlar ama iyi haber vereyim Davos başladı dünya ekonomi konferansı dünyanın en zengin kayak merkezi İsviçre'de Davos'ta başladı bu son derece e, önemli bir şey dünyanın halini düzeltmeye kararlılar. Zaten müthiş de önemli raporlar tartışılıyor. Daha önceden de yayınlamışlardı. En önemlisi de e, değişen eşitsizliğin yani giderek yükselen eşitsizliğin e, dünya ekonomisini tehdit ettiğini söylüyor. Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta Türkiye'den de bakanlar katılıyor. Çok heyecan verici bir toplantı oluyor. Yani zenginlerle fakirler arasında e, çok önemli bir açılma olduğunu söylüyor Davos. Ve bunu düzeltelim diyor. Arkasından da e, yüzlerce özel hizmetçi, kapıcı, kokteyl garsonu Davos'a ...dünya liderlerinin ve bu zenginlerinin... ...her türlü hizmetini... ...görmek üzere uçurulmuşlar. Yalnız kalacakları yer yokmuş. Hepsi böyle... ...birer odada... ...beşer altışar kişi... ...Ranza'da yatacaklarmış. Öyle bir problem olmuş artık. O kadar olur. Değil mi? E yani. Haliyle yani. Çünkü... E, telezame geliyor. Çin lideri... ...Xi Ji, Ji, Ji, Jinping geliyor... Britanya'nın seçilmemiş Başbakanı Tereza Güney Afrika'nın işçilerin üzerine ateş açtırmasıyla meşhur oldu artık. Jacob Zuma geliyor ve gecelerini dünyanın en lüks otel odalarında geçireceklermiş ve onlara hizmet 24 saat hizmet veren 7-24 hizmet veren uşaklar, hizmetçiler, aşçılar filan da onlar 5-6 kişi bir üst üste yatacaklarmış. Yer yokmuş çünkü. Grand Hotel Belveder'de partilerden geçilmeyecek. Neler yedik, üst üste mi yatacaklarmış? Evet, ranzalar. Ranzalardan. Ya kendi hesaplarını öderler mi o, Bilmiyorum tabii. Herkes yedinin öder mi orada? Ödemezler. Yok, ödemezler herhalde ama şey demişler. E, Belveder Oteli'nin Grand Hotel Belvedere'in e, sahibi çok dünyanın en lüks otelinden bahsediyoruz. Ya tabii ki zor bir iş ama onlar da zevk alıyorlar bundan demiş. Yani it's fun demiş. Fantazi. Fun fun. Böyle çok güzel olacak. Müsaadenizle bir haber takip yapabilir miyim? Evet. Geçtiğimiz Cuma günü ufak bir tartışma yaşanmışlarımızda hatırlarsınız. Rusya ile. Polonya arasında bir sınır var mı diye konuşmuştuk. Hı hı. Kaliningrad oblastından bahsetmiştik. Dinleyicilerimize sağ olsunlar hatırlatmışlardı. Şimdi orayla alakalı bir haber var. Kaliningrad'a Oblast da yöre demek, değil mi? Evet. evet. Kaliningrad'a sınırına e, duvar inşa ediliyormuş. 135 kilometrelik bir hı hı. duvar. Litvanya Dışişleri Bakanı bunu yapmaya karar vermiş. Du duvar deme bana yüreğimi ya erir. 3.6 milyon Euro'luk bir ee, harcama kalemi olduğunu belirtmiş. Bu harcama çitin inşası için yeterli olacak. Çitlerin yakınlarında modern sınır savunma sistemleri bulunacak. Bu bu sistemlerin inşası için gerekli kaynaklar sonraki yılda evreye sokulacak demiş. Eymutis Muslinian, Eymutis Misunas. Evet, 135 kilometrelik çitin kaçakçılığı engelleyeceğini ifade etmiş. Duvar da deme, denmiyor çit mi? Çit, çitçik. Ee, Rusya'nın Litvanya ile Kaliningrad sınırı. 225 kilometrelik bir sınırmış. İnşaatın hava durumu el başlayacağı kaydediliyor. Ayrıca e, Türk Silahlı Kuvvetleri sınıra yakın önlemlerini artması amacıyla Suriye ve Irak sınırına 330 kilometrelik modüler duvar örmüş ve 191 kilometrelik kafes tel yapmış. İçinde kimse yokmuş galiba. Kaçakçılık 5 kaza azalmış ama öyle bakmayın hemen. Yabancı terörist savaşçı 7 kaza almış. Ne TRT'de yabancı terörist savaşçı diye bir tanımlama var. Gözlerime inanamıyorum. Neyse devam edeyim ben. Fırat Kalkan Harekatı ile Suriye sınırına terör örgütü DAEŞ'in varlığı ve etkilerine son verilmiş. Bu sayede 24 Ağustos 2016'ya kadar DAEŞ kanatüreninde bulunan sınır hattında meydana gelen olaylarda 3 kat azalma olmuş. Çok güzel. Ben de son bir haber takibi de ben yapayım. Senin en yakından izlediğin konulardan biriyle ilgili çok yeni bir haber geldi. Davos'tan bildiriyor. Katie Hoop BBC News'dan Açıklanmış yeni rapor, Düzeltil, düzeltilmiş, eleştiriliyordu. Oxfam'ın raporu bu eksik bilgilere, verilere dayalarak e, kaç diyordu? O 67 milyarder mi ne? Dünyanın yarısına sahip falan. Hmm, evet, tamam, dur bulayım. Hmm. E, düzelt onu diyorlarmış. Düzeltmiş Oxfam'da 8 milyarder dünyanın en yoksul yarısından. İsim vermişler mi? Vermişler. Söyleyebilir misiniz acaba? Yani Davos'ta bu İsviçre'deki ski merkezinde dünyanın en zengin insanları bir araya geliyor ve dünyadaki en zenginlerle en yoksullar arasındaki fark büyüdüğü için bunu önlemek üzere toplanıyorlar. Çok acayip. Sadece 8 kişi dünyanın bir şeyinin, 3, pardon özür dilerim zenginlerin 600 bin, milyon kişinin servetine sahip. Sayıyorum Bill Gates hmm. Microsoft net varlığı 75 milyar dolar tabi. Dolar diyebiliyoruz değil mi? Evet efendim. Dolarla ifade edebiliyoruz bazı şeyleri. Yani sonuçta Bill Gates. Çağırılsa gelecek karakterlerden bir tanesi midir Türkiye yatırım yapması için bilmiyorum ama Bill Gates yani. Evet. İki numara Amancio Ortega İspanyol Zara sen Zara kullanıyor musun? Zara ürünleri. Zara ürünleri. Hmm. Yani bir kontrol etmem lazım evdeki büyük gardıolabımı. Şimdi evet. bir şey söyleyemeyeceğim size. 67 milyar dolar. 67 milyar dolar. Sadece gardıolaptan mı kazanmış bunu? Evet. Aynen. Inditex diye de bir şey. Text Bangladeş'teki şeylerde de yaptırdı. Evet, evet, Neyse oralara girmeyelim. 3 numara Warren Buffett. Berkshire Hathaway net varlığı 60,8 milyar. Carlos Slim dördüncülüğe düştü. Carlos Slim Slim Slim'de bildi, biliyor musun? Selim aslında. Lübnan kökenli. Bize yakın yani. O da Grupo Carso'nun sahibi 50 milyar dolar. Jeff Bezos Amerika, zaten büyük çoğunluğu Amerikalı. Bu sekiz en zengin milyarderden Amazon. Amazon.com 45,2 milyar net. Altı Mark Zuckerberg tanıyor musun? Evet efendim. 44,6 milyar net varlığı Facebook. Larry Ellison yedinci Oracle tanıyor musun? Oracle neydi? İnternet şirketi herhalde. Öyle mi? Ya e onu sen bileceksin genç kuşa. 43,6 milyar ve 8 Michael Bloomberg. Bloomberg LP'nin kurucusu 40 milyar net varlığı. Bunun kaynağı 2016 Mart'ında Forbes milyarderler listesinde. Şimdi bu insanların elinde bulunan toplam gelir, toplam para dünyadaki... En yoksunuzdur. Üç 3.5 milyar insanın. 3.5 milyar insanın. 3.5 milyar değil. 3 milyar 600 milyon. Tamam. Hı hı. İnsanın varlığına eşit. 8 kişi sadece. 3 milyar 600. Güzel. Yani bir dengesizlik var galiba ama olsun düzelir diye. Vallahi onlar da çalışsınlar, o 3 milyar 600 bin insan da çalışsınlar, onlar da kazansınlar değil mi? Evet, İnsanlar çalış, çalışa çalışa. Evet, çalışa çalışa Bence tırnaklarından ak gelmişlerdir bu noktaya. Günün sloganı bu. Çalış, senin de olur. Açık gasta.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 We in a mine, going, going down down, down, down. in a, mine, woop, down. a, morning, a cold right again but around i'm too tired for, too tired for heaven, i'm just a mine, going down down down working in a mine, woop, about to slip down working in a How long can this go on? That yeah, they're working in a coal mine, going down, down, down, working in a coal mine. Whoops, all I ever flip down, working in a. Dorsey'den working in a coal mine bir madende, kömür madeninde çalışan işçilerin yorucu, bıktırıcı, usandırıcı hayatını tasvir eden bir şarkı dinledik. Alan Toussaint bestesiydi. Alan Toussaint'in 14 Ocak'ta doğum günü münasebetiyle çaldık. 1938'de Kendisini 2015'te iki sene önce kaybetmiştik se'nin büyük bir Amerikalı müzisyen, şarkıcı, aranjör ve prodüktör. Aynı zamanda da New Orleans Rhythm ve Blues e, müziklerinin çeşitli janrların pek çok ünlü bestesinde de imzası olduğunu söyleyelim. Bu arada Edirne'nin Keşan ilçesinde bir madende meydana gelen göçük dedeniyle bir işçi yaşamını izdirdi. Bu da e, son dakika haberlerinden bir tanesi... ...dün meydana gelen bir kazaydı bu... ...Küçük Doğancı Köyü'nde bulunan köy madeninde... ...meydana gelen göçükte... ...madenci Niyazi Akçay... ...madende mahsur kalmış... ...göçüğün ardından kurtarma ekipleri de... E, ...olay yerine gelmişler... ...ama bölgeye ulaşamadan e, kurtarma ekipleri... ...Akçay'ın cansız bedeni göçük altından çıkarılmış... ...359 nüfuslu... ...Küçük Doğancı Köyü'nde... ...2010 yılında da bir maden kazası yaşanmış... biz Türkçe'de hatırlatılıyor üç işçi kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybetmiş. 359 nüfuslu bir köyde 4 işçi son altı e, yıl içerisinde hayatını kaybetmişler efendim. Evet Neydi? yani bu da artık neredeyse alışılan trajedilerden, gündelik trajedilerden biri oluyor. İşçi cinayetleri falan diyerek atlatılması mümkün olmayan çok ciddi bir durum. Fakat iş maalesef düzelerek değil tersine artarak devam ediyor. Çünkü hiçbir sorumlu ve şeyi olmuyor. Dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen kazalar bunlar bir diğer taraftan bakıldığında mesela Şili'de de meydana gelen kazalar ve aynı zamanda ekolojik yapıyı etkileyen durumlar söz konusu bu madenler yüzünden ama farklı şekilde tepkiler de veriliyormuş. Mesela Vahşi Doğaya Yönelen Bireyciler Örgütü diye bir örgüt varmış. Şili'de ülkenin en büyük maden şirketi Kodelko'nun sahibine yapılan bombalı saldırı üstlenmişler. Gazete Duvar'da yer alan habere göre saldırı üstlenen vahşi doğaya yönelen bireyciler e, ITS diye geçiyor kısaltılması. İnternet sitesinden yaptığı açıklamada e, Lada Anderşet, doğaya karşı işlediği suçlardan dolayı bu cezayı hak etti. Doğayı katleden mega projeler mimarına bizden bir hediye ifadeleri kullanılmış. <gülüyor> Kendilerini anarşist, ekolojik olarak tanımlıyormuş bu örgütte. Yaşam, yaşam alanlarını yok eden ihlallere karşı politikacılara daha önce de saldırılar düzenlemişler. O, bu şekilde terör saldırıları son, da var. Sonuç vermeyeceğini öğrenmek kolay olmuyor maalesef. Evet Cerahattepe'de de Artvin'in Kafkasör yaylası Tepe mevkiinde Cengiz Holding'e ait Eti Bekir Anonim Şirketi'nin bakır Anonim Şirketi'nin madencilik faaliyetlerine karşı uluslararası bir kampanya başlatıldığını da belirtelim. Bu arada Diken'den. Türkiye'nin en büyük doğa davası diye nitelendiriliyor. Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde 751 kişi ve 61 avukat buradaki madencilik faaliyetinin durdurulması ve yeryüzünün en güzel doğa parçalarından birinin sonsuza kadar geri döndürülmez şekilde mahvedilmesinin önlenmesinin isteniyordu. Rize İdare Mahkemesi ise proje için verilen ikinci ÇED çevresel etki değerlendirme olumlu raporunun bir sorun teşkil etmediğini savunmuştu. Artvin'in sonu anlamına geleceği belirtiliyor. Davadan sonuç alınamayınca uluslararası boyut kazanmış durumda. Artvin, STKB platformları Suriye'den Yunanistan'a, Tunus'tan Avustralya'ya kadar 16 ülkeden insanların Artvin varsa ben de varım. Mesajını verdikleri bir destek videosu hazırlamışlar. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Bu grili tam atlatabilmiş değilim ee, ve böyle devam ediyor. 2017 yılı yatırım programında enerji için 4.9 milyar, madencilik sektörü için de 1.8 milyar TL kaynak ayrılmış. Bunun da bir akşam gazetesinde var. Madencilik sektöründe en fazla kaynak TPAO'ya ayrılmış. TPAO ne diye soracak olursanız, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, kuruma devam eden ve yeni başlanacak projeleri için 770 milyon lira yatırım desteği sağlanması kararlaştırılmış. Geçtiğimiz seneye göre daha fazlaymış bu rakam. Evet. Bir şey de vardı. Cerahatepe'de dün 18 Müziği'nin katılımıyla bir konser düzenlenecekti ama takibini yapamadım. Sen bir bakarsan sonra yani çok sayıda tanınmış ismindi de bulunacağı bir konser olacaktı. Küçük Çiftlik Parkı'nda 15 Ocak'ta Doğa Katliamı ile ilgili Edip Ak bayramı ve tamamı vesaire. Fakat bilmiyorum ne oldu. iptal mı? İptal mi? Evet. Neden? Bilmem. Bir gün gazetesini şimdi gördüm. Tabii detaylarına bakalım. Artin STK ve platformlarının düzenlediği ve dünyanın birçok ülke vatandaşının destek verdiği Artin varsa ben de varım konseri İstanbul Valiliğince. Tahmin edin? E, güvenlik. Olan olağanüstü hal kanunları hükümleri gerekçe gösterilerek konser iki gün kala iptal edilmiş. Basın açıklaması yapılmış bu konuyla da alakalı Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan yapmış açıklamayı da Artvin'in hizmet, diğer STK'larda varmış bu basın açıklamasına katılan. Artvin mücadelesi ülke satına yayıldı ve dünyaya yayıldı demiş. Konser fikriyle hazırlıkları sırasında üretilen her türlü medya, basın ve sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı demişler bu açıklamada. 16 ülkeden kendi dillerinde Artvin'e destek verilen videoları gönderdiği insanlar demiş. Yayına sokulmuş bunlar. Ülke satında yayılan böyle bir iletişim ve dayanışma ruhu birilerini korkutmuş olmalı ki bütün tedbirler alınmasına eksiksiz bir organizasyon olmasına rağmen konserimize izin verilmedi. Konser iptali veya başka baskı ve yıldırmalarla 25 yıldır süren Artvin çevre mücadelesini durdurabileceğini düşünenler yanılıyorlar. Bu haklı mücadele... Artvin halkının birlik, beraberlik, kardeşlik, özveri ve memleket sevgisiyle yoğrulmuş, ülke satına yayılmış bir mücadeledir ve mutlaka başarıya ulaşacaktır denilmiş. Uzun evet. bir açıklama var, bir gün Gazetesi'nin internet sitesinde mevcut bu açıklamada. Evet, o, yani valinin her zamanki gibi kimseyi ikna etmesinin mümkün olmayacağı bir açıklama güvenlik gerekçesiyle ama bütün her türlü gösteri, herhangi bir konuda gösteri, konser, Yalnız gösteri ve protesto değil, bu çeşit çevre destekleyen konserleri falan da güvenlik gerekçesiyle yasaklıyorlar. Olan şu hal böyle bir şey herhalde. Evet. O hal. O hal. Şimdi şeye geçelim birazcık. Birazdan hani bilgiyle de konuşma fırsatımız olacak. Orada cumhurbaşkanı istediği zaman bu hal ilerledilebilecek yasa tasarısı da daha doğrusu evet. anayasa maddesi de geçti. Evet anayasa değişikliği teklifinin ilk tur görüşmeleri sona erdi. 12. Ha? maddeydi benim bahsettiğim maddede. Toplam 18 madde e, de değişiklik yapılması öngörülüyordu. Daha doğrusu 18 değişiklikle 51 maddesinde 1982 anayasasının Zaten birçok değişiklik geçirmiş olan halinin bu sefer tamamen rejim değişikliğine yol açacağı bir durum vardı... Yani evet. çok farklı maddeler var, çok farklı değişkenlikler oluyor ama bir yandan baktığınız zaman gölgelerin gücü adına diyebileceğiniz kadar güçlü bir konuma kuturtabiliyorlar Cumhurbaşkanı bu maddeler. Bu 12. madde benim bahsettiğim maddede. Cumhurbaşkanı'na tabi afet, tehlikeli sal salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinin yanı sıra savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, belki kesiparkında olduğu gibi, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde olağanüstü hal ilan edilebilme yetkisi tanınıyormuş. Ama iyi haber de şu, o hal süresi 6 ayı geçmeyecekmiş. Evet, o süresi 6 ayı geçmeyecek. Yani Nasıl? hiçbir hmm. zaman 6 aydan fazla o hal devam yani, olmayacak öyle mi şey gibi 3 ay uzatıp üç ay tekrar uzatma gibi de olabilir ya da bir ay işte güzel de değil ama yani şimdi altı aylık veriyorum deyip tekrardan uzatma prosedürüyle uğraşmayacakmış bürokratlar hmm, çok iyiyim yani kritasya giderlerinde düşüş bardağı dolu kısmından bakın ee, çok zor oluyor ama olur çalışayım ee, yani bu 18 maddenin 18. ve son maddenin de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 344 oyla kabul edilmesinden sonra Anayasa değişikliği teklifinin 18. maddesi partili cumhurbaşkanı kavramını da düzenlemişti. Cumhurbaşkanı seçilen varsa partisiyle ilişkisi kesileceğine dair hükmün kaldırılması vesaire vesaire milletvekili sayısının 600'e çıkarılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin 5 yılda bir aynı gün yapılması, aynı gün yapılması bunların üzerinde Kemal Gözler ve başka pek çok önemli hukukçunun yazdıklarına da zaman zaman değinme fırsatı buluyoruz. Gene yapacağız aynı şeyi. Çok çok önemli bir dönem değişikliği Türkiye'nin içine girmiş olduğu yalnız rejim değil. Bir bütün nesli en az bir neslin içinde bürüneceği, içine gireceği bir karanlık dünyadan bahsetmek mümkün Hatta biraz önce gözüme çarpan bir şey vardı Kan mümindeki kararname ile Ankara Üniversitesi'nden atılan Doktor Faruk Alp Kaya'nın sözü var Türkiye'de şu anda başka bir şey yapılıyor bunu 150 yıllık modernleşme hareketinin yekün imhası olarak değerlendiriyorum demiş 2017 ve 2018 çok sert çatışmalı ve acılı geçecek demiş çok sayıda önemli görüş makale ve kitap çıkıyor onlarla yapılmış söyleşiler var yazarlarıyla Onların hepsini e, de konuşma imkanımız olacak. E, fakat e, demokrasinin tümden ölümü anlamına e, geleceğini de e, söyleyen e, e, şeyler var. Mesela hukukçular gayet ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da bir kez daha söylememiz lazım. Bununla ilgili ülke çapında bu rejim değişikliğine, tek adam rejimine, demokrasinin demokrasiye son verilmesine, kuvvetler ayrılığının tamamen kaldırılmasına, güçlerin tek bir elde toplanmasına, meclisin yetkilerinin neredeyse sıfıra indirgenmesine, ve benzeri şeylere özellikle de e, azınlıktaki kesimlerin, Kürtlerin hepsinin hapiste, e, hapislerde süründürülmesine başlanması gibi durumlara karşı ciddi tepkiler de var. Onları da e, konuşmaya devam edeceğiz. E, şimdi e, son e, durumu da söyleyelim hemen ikinci tur kadar ara verilmiş. Onun Teknik olarak onları verip birinci saati tamamlayalım. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Adalet ve Kalkınma Partisi en geç 16 Nisan'da referandum planlıyormuş. İkinci turda en az 330 oya ulaşılması halinde ...iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... ...anayasa değişikliğine ilişkin... ...referandumun en erken... ...26 Mart en geçte... ...16 Nisan'da yapılması planlandığını... ...duyurmuşu. O, o tarihe kadar... E, ...olağanüstü hal devam edecek zaten ama... ...olağanüstü hal içinde bir referanduma... ...gitmek de şimdiye kadar... ...hiç düşünülmeyecek bir şeydi ama... Evet. ...bilinemiyor. Bir şey söyleyemeyiz yani. E, şimdi... İkinci tur oylama 18 Ocak çarşamba günü başlatılıyor. Günde 6 madde kabul edilmesini teklifin tümünün de en geç 21 Ocak yani bugün kaçı? 16 Ocak e, Cuma'ya kadar Cumartesi gününe kadar pardon kabul edilerek kanunlaşması hedefleniyor. O zaman ikinci turda en az 330 oy alması halinde 23 ya da 24 Ocak'ta e, 21 Ocak Cumartesi, 22 Ocak Pazar, Pazartesi 23 ya da 24 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulması planlanıyor. Bu durumda da Cumhurbaşkanı'nın kendine tanınan 15 günlük yasal süreyi kullanmasına göre referandum tarihi kesin olarak belirlenecek ve Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun resmi gazetede yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak. Bunun da hesabı yapılmış. İşte en erken 26 Mart'ta oluyor, en geç 16 Nisan'da oluyor ikinci tur. Eee da ilk turda maddeler 330'un oyun altında bir kabulle geçmiş olsa bile ikinci tur oylamada bu sayının üstüne çıkılması maddenin kabul edileceği anlamına geliyormuş. Zaten genel kurulda ikinci turda teklifin tümü ve maddeleri görüşmeye açılmayacak. Vekiller, milletvekilleri maddeler ve teklif üzerinde konuşma da yapmayacak. Sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri gör, görüşülecek. İkinci, de, birinci turda değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge de verilemiyormuş. Hmm. Yani ikinci turda da teklifin kabulü için üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun yani en az 330 milletvekinin evet oyu şartı aranıyor. Gizli oylama yapılacak ama gizliden ne anlaşıldığı da çok muğlak bir şey oldu. E, belirsiz oldu. İkinci turda 330'un altında oy alan madde ise tekliften düşecek. Böyle bir durum olursa o zaman farklı bir usul durumu olacak anlaşılıyor. Teklifin referandumda kabul edilmiş sayılması için geçerli oyların yarısından bir fazlasının evet olması gerekiyor. Reddedilirse de bir yıl içinde tekrar meclise getirilemiyormuş. Bu teknik ayrıntıların fazla önemi yok. Çünkü yani ülke içinde ve dışında hem savaş, şiddet vesaire durumlar bir yandan bir yandan doların önlenemez yükselişi ve Avru'nun ekonomik e, buhranın eşiğine gelindiğine dair çok sayıda yorum bir yandan da genel bir e, bütün çok sayıda insanın hapishanelerde adam almayacak şekilde e, yaranın tutuklanması gibi bir ortam içinde bütün konsantrasyonunu meclisin buna e, bir şey bütün yetkileri vermek üzere Örgütlenmesi düşündürücü bir durum. En azından en iyimser tabirle diyelim ve burada sözü bırakalım. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can Herkese günaydın. Merhaba, günaydın Merhaba. Ali Bey. Merhaba. Evet. Nereden başlasam? Ya ben bu anayasa konuşacağız da bir husus önce değinerek başlamakta fayda var. Bu değişen maddelerden bir de bütçeyle ilgili madde. Artık tarihe karışıyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Bütçe üzerindeki yetkisi bu değişiklik tamamen daha doğrusu bütçeyle ilgili hususlar yürütmeye yani Cumhurbaşkanı'na geçiyor. Türkiye'de artık bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir kere zaten Bakanlar Kurulu denetleme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi görev yetkilerinden çıkarıldı diyor bütçe üzerinde de düzenlemeyle bu husus tamamen Cumhurbaşkanı'nın izaresine bırakılıyor ve bu hususta özellikle yani yasama organının üzerindeki anayasal araçlarla siyasi denetim sahibi olamaması yani bu kuvvetler ayrılığıyla ilgili husus zaten darmadağın oluyor ancak yani e, ABD'deki başkanlık sisteminde biliyorsunuz bütçeyle kongre bütçe konusunda kongre ile yasama organı arasında e, kongre çok ciddi bir söz sahibidir ve başkanlara kök söktürür. E, böyle harcama yetkisi pek çok harcama özellikle savunmayla ilgili e, yasama üzerindedir. Bu yetkilerin tamamı artık Türkiye'de Cumhurbaşkanı üzerine geçmekte Yani Türkiye'nin bütçesiyle ilgili Tüm tasarruflar Başkanın elinde oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde olacak Tek adamın elinde olacak Artık bu konuda Denetimi yürütmeyi Denetleme imkanı da Ortadan kalkıyor şöyle Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan Bütçe teklifi Kanun teklifi işte Pasifleştirilmiş millet meclisi tarafından yürürlüğe Konulmaması halinde belev ki, Kendisinin dizayn ettiği meclis Bütçeyi onaylamadı takdirde Cumhurbaşkanı da diyor ki Siz bunu onaylamazsanız da Bir önceki yılı Bütçesini yeniden Değerleme oranıyla artırarak Yürürlüğe siplinsene devam ettirebilirim Demokrasilerde en önemli hususlardan biridir bu bütçe Meselesi Bununla tek adam Türkiye'nin tüm bütçesini e, idare etme, istediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahip oluyor. Bu konuda e, meclisin inisiyatifi sıfırlanıyor. Buna dikkat çekerek başlamak istiyorum. Yani diktatörlüklerde, tek adamlarda, faşist, otoriter rejimlerde bütçe üzerinde bu hakimiyetin sağlanmasının e, ne anlama geldiğini herhalde bu konuları biraz bilen insanlar daha iyi anlatacaklar durumumuzdaki dönemlerde ee, bu tür bir uygulama yani birinci meclis yani Türkiye büyük millet meclisi olmadan önce büyük millet meclisi 1923 20'de kurulan mecliste yoktu ee, daha önce e, ikinci, meşrutiyet, meşrut, e, ikinci meşrutiyette ikinci meşrutiyette gidi e, şeylere kaynaklara baktığımızda Gerçekten yok. Dolayısıyla burada e, iktisat politikasının en önemli uygulama aracı olan ve bir demokrasinin varlığının göstergesi olan bütçe tartışmalarında ki son yıllarda tek partinin egemen olduğu e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, bütçeyle hükümet düşürülür. Buna e, biz şahidizdik 1960'larda 70'lerde. E, İsmet Yunan'ı ve e, Süleyman Demirel hükümetleri bütçe uygulamalarında parti içi e, muhalefetin ya da e, iktidar e, değişkenliğinin e, iktidara muhalefet etmenin en etkin araçlarından yolu bütçe e, iktidarın e, bütçesi konusundaki yaklaşımlar ve bütçenin geçipleşmesine bağlıdır. Dolayısıyla ee, bu husus sunaltını çizerek başlamak istedim. Ee, bir satçı olarak e, bütçe tarihe karışıyor. yine e, Bütçe tarihe karışması, bütçe tartışmaları bütçenin yasama meclisi e, yasama organı üzerinden e, yürütmeye ve denetimsiz bir şekilde gitmesi ki dediğim gibi e, Amerika Birleşik, bugünkü Türkiye'deki düzenleme Birleşik Devletler'in ee, başkanlık rejiminde olmayan bir düzenleme biliyorsunuz Obama bütçesini geçiremediği için uzun süre e, kamu harcamaları yapılmadı daha önce de bunun örneklerine e, şahidiz yani e, gerçek başkanlık rejimlerinde olmayan bir uygulama şu anda Türkiye'de bütçe uygulaması bütçeyle ilgili tasarruflar e, Cumhurbaşkanı e, tek adama verilmiş oluyor. Bundan sonraki süreçlerde şunu bütçeyle başlayarak şunların üzerine gitmek mümkün. Türkiye gibi işte serbest piyasa ekonomisinin son 30 yılda hakim olduğu, işte dünya finansal küresel sistemiyle entegre olduğu, işte az bir demokrasi içerisinde ekonomik ve siyasal özgürlüklerinin e, geliştirmeye çalıştığı son 30 yıl içerisinde bir e, tarzı hayatı vardı ama e, bu tarz hayat tarzı e, yönetim tarzı rejim e, tek adamlığa gittiğinde Yani otoriter rejimlerde ekonomi yönetimleri nasıl olur sorusuna yanıt bulmaya çalışmamız gerekiyor Yani bunun getirecekleri yani bir bütçe üzerinde muazzam bir egemenliği olan tek adamın yani Türkiye'nin kaynaklarını istediği gibi tasarruf etme hakkına sahip olması ve istediği fasıllardan istediği fasıllara ve istediği şekilde bütçe uygulamaları içerisinde olmasının toplumsal kesimler üzerinde ve iktisat politikalarıyla düzenlenen tüm yapıları Nasıl alt üst edeceğine de bir bakmak gerekiyor. Mesela tek adam rejimlerinde merkez bankaları nasıl çalışıyor? Bu soruyu tartışmamız, ortaya koymamız gerekiyor. Halihazırda zaten yani merkez bankası sarayın e, güdümünde e, refleksler e, uygulamaları içerisinde oluyor. Ama tümüyle bu anayasa diye geçtiğinde Türkiye'de İktisat yönetimi, ekonomik hayat, iş hayatı bekleyen neler var? Bankaları bekleyen neler var? Şirketleri bekleyen neler var? Mülkiyet hususunda biliyorsunuz şu darbe girişimi sonrasında Yani şu anda herhalde en zengin holding TMSF'e Tasarruf mevduatı sigorta, sigorta, fonu. sigorta fonu ve kayyum atanıyor. Yani Petrullah Gülen cemaatine ilişkili olan sektörler, şirketler, holdingler, yapıların yönetimlerine el konuyor. Mal varlıklarına el konuyor ve kayyum atanıyor ve o insanların mevduatlarına el konuyor. Tek adam rejimi olduğunda ki bu burada bir darbe girişimi üzerine bir o, o, o hal ki tek adam rejimi e, olan halin kalıcılaşması anlamına geliyor ve bu ekonomi hayatı üzerinde e, ve ekonomi yönetimi üzerinde e, vatandaş e, siyasi partilerin e, muhalefet etme e, ve sivil sadek kuruluşların e, Varlıklarını gösterebilme imkanlarını ortadan kaldıracak. Otoriter rejimlerde merkez bankaları nasıl çalışacak? Otoriter sistemlerde banka sistemi nasıl çalışacak? Otoriter sistemlerde özel sektör e, kuruluşları ki bunlara ipuçlarının değil tamamını görebiliyorsunuz. Artık e, sevil toplum örgütü diye adlandırılan e, iş dünyası örgütlerinin sesi kısıldı ve adeta geçmişin e, aslan e, kübeyi işlerinde bulunan tüccar, top gibi kuruluşlar, e, pastacılar, e, fırıncılar, ekmekçiler derneğine dönüşmüş durumda. Son tüccar kongresi de onu gösteriyor. Yani kimse e, bu işlerle ilgilenmek, e, gidişata ilişkin e, sert yorumlar yapmak istemiyor. Kenarından, köşesinden geçen yorumlar da bulunuyor. Dolayısıyla. Ee, tek adam rejiminin e, kuvvetler ayrıldığı vesaire ama iktisadi planda getirecekleri muazzam e, durumlar var. Yani mesela tek adam rejimlerine baktığınızda e, Türkiye gibi ülkelerde e, veri önemli. Ki veri üretim, ekonomik veriler e, konusunda her zamanda bir takım problemler yaşamıştır. Ama tek adam rejimlerinde Saddam'ın olduğu rejimde, Esad'ın olduğu rejimde ee, İran e, gibi e, demokrasinin e, uğramadığı rejimlerde e, veri güvenliğinden söz edemezsiniz. Zik, yani enflasyon rakamlarınız, büyüme rakamlarınız e, veri üreten merkeziniz bir kumanda altına girer. Bundan sonra bu anayasa değişikliğinden sonra bütçe uygulamalarından bütün iktisat politikasıyla ilişkin düzenlemeler tek adamın dizaynına kalacak. Ee, Buna tahmin edebilecek mi Türkiye e, reel sektörü, finansal sektörü ve Türkiye ile iş yapan e, bu reel sektörün ve finansal sektörün ortakları e, bu süreçte yani 80 küsür milyonluk bir ülkenin e, merkezi e, bir e, tek adam rejimiyle ekonomi yönetiminin içerisinde bulunması e, ve bütün bu e, süreçlerin yeniden e, bu şekilde tanımlanması bir güvenlik meselesini gündeme getiriyor. Hiç kimsenin e, tek adam rejiminde şirketlerin kişilerin olduğu gibi şirketlerin holdinglerin bankalarında e, gelecekleri üzerinde e, emin olmadığı bir durumdur. Yani itiraz müessesesinin olmadığı yerde e, kişilerin hapse atıldığı gibi e, şirketlerin e, kayyum atanması da pekala mümkündür. Dolayısıyla ee, bu maddelerin arka planında okurken e, böyle bir Türkiye'yi bizi beklediğini, ekonomik hayata ilişkin, öylesine bir Türkiye'nin sendikal hareket zaten önemli ölçüde sindirilmiş. Yani işçi ve emekçi haklarının zaten e, çok önemli miktarda e, azaltıldığı bir ülkede e, yaşıyoruz. Bunların e, siyasal etkinliğinin de azaldığı bir ülkede yaşıyoruz. E, yani Kutsal kesimlerin örgütlerinin tek adam rejiminde ses çıkaramayacağı bir kumanda e, ekonomisinin hakim olacağı ve e, bugüne kadar dış tavitlerinde ekonomik olarak dış tavitlerde bulunan Türkiye'nin bu dış tavitlerini yerine getirmede ne ölçüde e, sözünde duracağı da soru işaretlerinden bir tanesidir. Türkiye'de iktisatçıların, Türkiye'de bankacıların, Türkiye'de Merkez Bankası yorumcularının, neyse Türkiye'de iktisat kamuoyunun Düşünmesi gereken tek adam rejimindeki ekonominin nasıl bir hal alacağını ve Türkiye gibi işte şu anda mevcut durumu e, belli ekonominin ekonomik daralma var. Cari açık yükseliyor, enflasyon yüksek, döviz kuru yükseliyor. Yani bütün göstergeleriniz e, alt üst olmuş bir vaziyette. Bütün uluslararası kuruluşlar sizin durumunuzu e, yerden yere vuruyorlar. Kimisi utangaç bir üslupla Kimi cesur bir üslupla e, Ve gitgide Duvara toslamak üzeresiniz e, Böyle bir ekonomide e, Merkez bankanız yapması gerekeni Yapmıyor abuk subuk işler yapıyor Kelimenin anlamıyla İşte faizleri faiz enstrümanına Dokunamıyorsunuz çünkü tek adam onu istemiyor Bundan sonraki gidişat Nasıl ekonomi bekliyor holdingleri Şirketleri bankaları e, işçileri. E, tarımla uğraşan insanları ve tarım örgütlerini e, esnafları, tobu Türkya'dın yetkilileri, e, Türkya'dın üyeleri, tobu'nun üyeleri nasıl bir e, ekonomik düzen içerisine gireceklerini e, tasarruflar konusunda tek adamın ek yapacağı ekonomik kararlar hususunda e, nasıl seslerini Çıkarabileceklerini düşünüyorlar mı? Çıkarabileceklerini düşünüyorlar mı acaba? Türkiye'yi bir kumanda ekonomisi... Bakın e, bunun için şeye bakmak mümkün. Yani dibimizdeki, etrafımızdaki tek adam rejimlerine bakmak mümkün. E, ve o ekonomilerde e, yani bir maddeye, petrol ve doğal gazı altına vesaire bir madene e, dayanmadığınız ölçüde e, zaten o dayananların bile solukları kesiliyor ciddi problemlerle karşı karşıya. Türkiye'nin böyle bir durumu yok. Dolayısıyla e, anayasa değişikliklerinin tümünün içerisinde bugün ben e, bir giriş yapmış olayım. Işte, bu ekonomik tek adam rejiminde ekonomi nasıl olur'a e, insanları düşünmeye sevk edelim. Onun bir kapısını aralamış olalım. Ben de bir e, şey de. okuyayım. E, şimdi bakalım e, nasıl gidecek? E, Şöyle üç cümle okuyacağım. İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru, haysiyeti ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, insan haklarının tanınmamasının ve hor görülmesinin insanlık vicdanını yaralayan barbarca eylemlere yol açtığını, korkudan ve yoksulluktan kurtulmuş insanların söz ve inanç özgürlüğüne sahip olacakları bir dünyanın herkesin en yüksek amacı olduğunu ilan edilmiş bulunduğunu insanlığın zorbalık ve baskıya karşı son bir yol olarak ayaklanmaya başvurmak zorunda bırakılmaması için insan haklarının hukuk düzeyinde korunması gerektiğini göz önüne alarak diye devam ediyor bu okuduğum. İnsan Hakları Evrensel Bildirmesi'nin yani. giriş bölümü, dibacası. Ondan sonra da birinci madde bütün insanlar özgür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler. Birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar diye devam eden bir metin. Durum pek böyle gözükmüyor Türkiye açısından ve mesela eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı Rıza Türmen şeyi de söylemiş bir güne bir güne verdiği demeçte işte, anayasanın iki temel amacı olduğunu birincisinin temel hak ve özgürlükleri korumak, ikincisinin ise iktidarı sınırlandırmak olduğunu hatırlatarak bu teklif edilen anayasayla bu iki temel tamamen ortadan kaldırıldığına dikkat çekiyor teklif bütün güçler tek elde toplanırsa bunun adı ya diktatörlüktür ya mutlak monarşidir diyor ve teklif edilen anayasa geçerse demokrasi tümden ölür ve toplumdaki ayrışma da arttırması açısından son derece tehlikelidir diyor. Zaten eee Zabi e, destekleyen e, yani zaten bu sözlerini desteklemeyecek kişinin e, şey, şey olacağını zannetmiyorum. Ee, bu özellikle son husus e, yani e, böylesi rejimlerdeki düzgün başkanlık rejimlerinde demokrasinin e, demokratik parlamenter sistemin dışında ama e, yasama yürütme ve kuvvetler ayrımı dayanan başkanlık sistemlerinde dahi e, şu hususu dikkat çekiliyor yani önerilmiyor etnik ve dini ayrımları olan sorunları olan ülkelerde Başkanlık sistemi önerilmiyor. Yani bu, bu, bu başkanlık sistemi, bu Erdoğan sistemi. Çünkü temsili, e, parlamenter sistemde temsil kabiliyeti var. Bakın üçüncü parti olarak HDP girmiş. Sonra, bu nasıl, Kürtlerin e, varlığını hissedemeyeceksiniz e, şeyde, e, ülkenin siyasi işinde. Alevileri hissedemeyeceksiniz. Yani tek adam konusunu demin ekonomiyle ana başlıklarını vermeye çalıştım. Tek adam rejimi ve Kürt sorunu. Tek adam sorunu alibiler Tek adam sorunu etnik ve dini farklı grupların durumu. Tek adam işte ülke ekonomisi. Tek adam başlıkları aşağı doğru girine Veri güvenliği mülkiyet hakları. Tek adam Merkez Bankası yönetimi. Tek adam bankacılık sistemi ve mevduatlar. Yani tek adamın hakim olduğu ülkede tüm banka mevduatları tek adamın. Evet. Öyle riskleri taşıyor bu. Bu garabet bir halinde. Yani bir başkanlık rejimi değil ki. Dolayısıyla o kadar çok başlığı var ki yani zaten hukuk kurumlar, idari kurumlar vesaire yani çok basit bir şey var. Memlekette insanlar meclisin önüne işte grup toplantıları ya da e, parlamenter e, sistem devam ederken hep böyle bir şey vardır, görüntü vardır. Milletvekilleri ziyaret edilen, vatandaş talebini verir, dilekçesini verir. İşte şu tayini ister, şu hastaneye naklini ister, vesaire ister. Ya Bu e, aslında böyle e, bir varlığın göstergesidir. Şu ya da bu şekilde bir demokrasinin varlığını gösterdi Vatandaş parlamentoya gider. E, parlamentonun gücü olmadığı ölçüde Karaya gitme şansı da yok bu insanların. Biliyorsunuz bizim tek parti rejiminde e, böyle bir durum yok ve vatandaş haklarını aramak için Ankara'ya geliyor ve e, operadaki o meydanda ileriye gönderilmiyor. Kasketler giremezmiş köylüler. O yüzden onun adı her gelen şey oradan dışarı çıkamaz insanlar. Bizim Cumhuriyet sonrası tek parti rejimimizde yaşanan bir şeydir. Her gelen orada topluyor. içeriye göndermiyorlar insanları. Bugün parlamentonun grup toplantılarında ya da önünde her gün sırayla vatandaşları görürsünüz. Bu bir demokrasinin varlığının göstergesidir. Talepleriyle giderler insanlar. En basit şekilde bunlar da karşı karşıya kalmayacağız. Bambaşka bir Türkiye olacak ve bambaşka bir Türkiye'de hiç kimsenin can, mal ve özg e, hak özgürlüklerinin güvencesi yok. Holdingler evet, evet. kendilerini özgür hissedecekler mi bunları yani bu varlıklarını sürdürmek açısından tek adam rejiminin hakim olduğu bir ekonomide nasıl bir e, düzen içerisinde yaşayacaklar? Bunlar e, sorulması gereken ta, e, altını e, doldurulması gereken başlıklar e, yani bir diktatörlükte bir tek adam rejiminde karşılaşacağımız pek çok biraz önce bahsettiğim durumla durum söz konusu evet ben de iki küçük ilavede bulundayım izninizle yani türmenin bir gün gazetesinden Zeynep Kuro'ya verdiği mülakatte söylediği bir husus daha var yani toplumda etnik ve dinsel ayrışmaları birleştirecek ve birlikte yaşamı, ortak yaşamı sağlayacak bir anayasa yapılacağı yerde tam aksine bunları daha da kutuplaştıracak bir anayasa yapılıyor. Bu kabul edildiği takdirde hayır diyenlerin tümü toplumdan dışlanacak. Yani ezilenler, Kürtler, Aleviler, laikler anayasaya hayır diyen herkes yeni kurulan sisteme bütün yabancılaşacak, uzaklaşacak ve bu sadece bir Çoğunluğun tahakkümüne yol açacak diyor. Ve buna ilaveten HDP'den Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in bir konuşmasına da değinmek istiyorum kısaca. Mecliste başkanlık teklifini eleştiren bir konuşma yapıyor ve diyor ki bu teklif kanunlaşırsa Adalet ve Kalkınma Partili olmayan herkes potansiyel şırnaklıdır. Evi yıkılabilir, yerinden edilebilir, yoksulluğa maruz bırakılabilir diyor. Yani e, bu önemli, bu rejim kitaplarda okuduğumuz, tarihte bildiğimiz hiçbir rejime benzememektedir. Bu rejimin adı kendinden olmayanı yok etme rejimidir. Tüm Türkiye halkları bu anayasa değişiklik teklifi geçerse, hangi rejimde, hangi yaşamda yaşayacaklarını merak ediyorsa açıp internetten şırnak ilinin son haline bakmalıdır. Çünkü bu teklif kanunlaşırsa AKP'de olmayan herkes potansiyel şırnaklıdır, evi yıkılabilir, yerinden bir yoksulluğa maruz bırakılabilir demiş. Ee, aslında çok e, e, yani 20. yüzyıl e, dünyasında ee, en önemli özelliği parlamenter sistemin yargınlaşmasıydı. Yani 1920'ler Türkiye'nin de Cumhuriyet'in ilan ettiğinde dünyada parlamenter sistem yönetili parmakla sayılı e, ülke var. E, 20. yüzyıl e, en önemli e, birinci özelliklerinden biri parlamenter sistemin yargınlaşmasıydı. Bizde de 1946'dan itibaren bir sistem var ki biz buna e, bunun dem bu demokrasinin kalitesini beğenmeyen insanlardık ve işte Avrupa Birliği süreçleri ve e, az demokrasiden düzgün demokrasiye geçirmesi için e, ömrümüzü verdik. E, şimdi bu 71 yıllık sistem ortadan kalkıyor. Ama birey gruplar, a, bireyler, aileler, şirketler, kurumlar, e, cemiyetler, e, sektörler e, şunun farkına varmalı. Bu Sistem ortadan kalktığında çok farklı bir dünya Türkiye içerisinde olacağız. Yaşam biçimimiz, her şeyimiz etkilenecek ve bu etkilenecek bu hayatı sürdürebilme imkanımız ne ölçüde söz konusu. Bunları düşünmesi gerekiyor. Siyaset de bunları ortaya koymuş. Diktatörlük örneklerini ortaya koyan ve bunun... Mikro ve makro etkilerini insanların kendi birey yaşamından, şirket yaşamına, hak ve özgürlüklere e, kadar uzanan geniş yelpaze içerisinde bakmamız gerekiyor. Bütün başlıklarla tek adam rejimini yakınlaştırmak, yakınlamak ve onun üzerinden üretmek gerekiyor. Yoksa işte sistem şu burada hayat değişecek ve bu hayat bugünkü konumda olmayacak. 71 yıllık yaşadığınız durumda da olmayacak. Türkiye demokrasi hep sorumludur, sorunları olmuştur ve bir de şunun altını çizmek istiyorum Ömer Bey, Neccan. Bir de şunu çok iyi anlatılması lazım. Tek adam rejimiyle askeri cuntaları karıştırıyor insanlar. Yani cuntalar Türkiye'de en uzun cuntanın oturduğu, cuntaların anayasaları yaşadı ama bizati oturduğu durum e, yıllarla ölçülüdür. 3-5 yılda ölçülüdür. Sonra şu, şu da bir şekilde parlamenter sisteme dönülmüştür. Bu tek adam ile cümt askeri darbeler ve cümt arasındaki farkı e, insanlara anlatmak gerekiyor. Ve o gelip geçer. Sonra işte meclisler kurulur. Gene askerinin vesayeti vesaire. Onlar ayrı. Ama bu çok farklı bir dünyadır. Bu çok farklı bir iklimdir. Bu tarzı hayatı içerisinde Türkiye'yi 71 yıl boyunca yaşamadı. Evet Türkiye'de her zaman e, baskıcı bir rejim söz konusuydu ama böyle bir durum değil. Bu farkı da ortaya koymak lazım. Ve e, kişi olarak, parti olarak, cemiyet olarak, varlık olarak, şirket olarak, holding olarak, sektör olarak, birey olarak, aile olarak bu tek adam rejimiyle benim Hayatımdaki neler değişecek ve ben bu hayatın içinde yer alabilir miyim? Tek adam rejimi bütçesiyle başladık ama bunun bütün bu değişiklik 18 madde Türkiye'yi bir insana bağlı kılıyor. Bunun adı başkanlık rejimi falan değil. Kuvvetler ayrılığına dayalı bir başkanlık e, sistemi falan değil. Bunun adı e, bir kişiye göre dizayn edilmiş ve e, de neden bunun nedenleri üzerinde durmamız gerekiyor. Neden acele başkanlık sistemi? Her türlü e, kirli ve e, doğru olmayan yayınlarla oluşturulan algılarla ve halkın gözünün önünde tartışmalar gerçekleştirilmeden e, bir yalan rüzgarıyla referanduma e, gidiyoruz. E, dolayısıyla temelde bu hayatımızı, bu tek adam rejimi e, ne şekilde etkileyecek? Bunu ortaya koymamız gerekiyor. Toplumun bütün kesimler üzerinde e, ve bunun da e, hayır stratejisi üzerine oturtulması e, gerekiyor. E, ve özellikle de bunu e, bugüne kadar AKP'ye ve MHP'ye oy veren seçmenin e, üzerinde bu hayatının nasıl etkileneceğini e, göstermek gerekiyor. E, çünkü bugün artık tek bir hedef var, o da e, hayır sağlamak. Onun içinde bunları çok iyi analiz etmek gerekiyor. Tek adam Türkiye'sini ortaya koymak gerekiyor. Evet. Toplumsal hareketinde harekete geçirilmesi gerekiyor. Bu, geçmesi... bu CHP'nin yapacağı bir iş değil. CHP'ye destek olunacak. Ya da tahrik edecek. HDP, CHP. Bu konuşmaları CHP'de göremiyorsunuz. Bizim yıllardır yaptığımız analizleri CHP'de göremiyorsunuz. Bu özellikle parlamentodaki durumda ona işaret ediyor e, mesele zaten bugüne kadar MHP ve AKP'ye oy veren seçmenin yani karşı duvarın e, boşluğa bu, tuğlasının e, çıkarılmasıdır bu da bunların anlatılmakla olur e, toplumsal muhalefet e, bunu e, işlemeli ve bence e, yani nasıl bir Türkiye'yi beklediği tanımlamak, anlatmak, bu manzarayı ortaya koymak sanat yoluyla da edebiyat yoluyla, yazı yoluyla neyse bütün enstrümanlar değerlendirerek böyle bir toplumsal muhalefeti sağlamamız gerekiyor. Peki bunu tabii ki çok daha konuşmaya devam edeceğiz. Bir, bir iki ay vaktimiz var. <gülüyor> evet bakalım. <Çok gülüyor> vaktimiz şeyli... son sonunda değil mi? Aslında evet. çok konu var da ben aslında yani nasıl bir Türkiye'nin beklediğini hatırlatmak istedim dinleyicilere. Hepimiz bu konuda biraz kafa yoralım. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşmek Hadi. üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.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 Tennessee Yearning Ford'dan dinlediğimiz bir kömür madenlerinde çalışmanın getirdiği korkunç şartlar, işkenceler ve ruhumu şirketin şeyine sattım kantinine bunu çağrma beni bir yere gelemem diyen şarkı Evet, aslında e, Merle Traves'in e, bestediği bu şarkı tam 70 yaşında 70 yıl önce bestelenmiş 1956'da da Tennessee Ernie Ford'ın bu yorumuyla çok büyük başarı kazanmıştı e, 16 Ocak'ta da listelerde bir numaraya yükselmişti oğlu çalarak yani leaders in working in a coal mine şarkısıyla başladık Şimdi de bununla devam ettirdik tenisi yani Ernie Ford'la. Evet dönersek kendi madeni maden şartlarımıza diyelim. Yani şeyi Rıza Türmen'in konuşmasına kısaca yazısına mülakatına dönecek olursak bir günde Zeynep Kuray'a verdiği demeçte. Bir anayasa diyor toplumsal mekanizma kurulmadan yapılmaz Doktor Rıza Türmen eski ahim yargıcı bütün toplumun katılımıyla yapılır ama böyle yapılmadı. Peki nasıl yapıldı? Kapalı kapılar ardında bir siyasi parti oturdu kimseye danışmadan bir anayasa değişikliği yaptı üstelik bu değişiklik olağanüstü hal sürecinde yani toplantı ve gösterilerin yasaklandığı medyanın baskı altında tutulduğu Gazetecilerin hapiste olduğu bir döneme denk getirildi. Tabii ki böyle bir ortamda toplumun ne olup bittiğinden haberi olmayacak. Toplum tehlikenin o yüzden farkında değil diyor. Bu böyle olmaz. Bu danışmanın olabilmesi için önce ifade özgürlüğünün olması lazım dedi. deyip biraz önce Ali Bilge ile de konuştuğumuz meseleye dönüyor. Bu önemli süreçte muhalefeti meclisle sınırlandırmamak gerektiğini belirtmiş Rıza Türmen. Esas olarak toplumsal muhalefeti harekete geçirmek lazım. Bunun için de ilk etapta teklif edilen anayasanın ne getirip ne götürdüğünü bilmesi, sonra bu durumu halkın geniş kitlelerine anlatabilmesi gerekiyor demiş. Karşı çıkmak için henüz geç kalınmadı, anayasa halen mecliste görüşülüyor. Türkiye'nin bütün demokrasi birimlerini ortadan kaldıran bu baskıcı rejime karşı mutlaka birlik olmak gerektiğini söylemiş. Yani bu anayasa kabul edildiği takdirde her hayır diyenlerin tümü toplumdan dışlanacak diyor. Ezilenler, Kürtler, Aleviler, laikler, anayasaya hayır diyen herkes. Nitekim biraz önce verdiğimiz örnekte de olduğu gibi HDP'li Aycan Irmaz da benzeri bir şey söylemişti. AKP'li olmayan herkesin durumu Şırnak'taki gibi olabilir. Evi yıkılır. Yeniden edilir. Yoksulluğa maruz bırakılabilir. Yani bu rejimin adı molozdan rant çıkarıp yandaşlara dağıtmaktır. Aynen Şırnak'ta olduğu gibi sokağa çıkmaya sabitmesine rağmen sağlam binaların yıkılarak bazı çevrelere peşkeş çekilmesidir diyor. Tabi bir de şey oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ...bir konuşma yapan Garopaylan ...HDP'den... Me, me, ...meclisten geçici olarak... ...üç birleşim çıkarma cezası verildi... E, ...soykırım kelimesini... ...kullandığı için oluyor. Evet, Agos gazetesinin internet sitesinde... ...anayasa görüşmelerinde utanç anları... ...başçı verilmiş bu haber. Anayasa görüşmeleri sırasında HDP milletvekili... Garopaylan ezilen halkların uğradığı... ...soykırım ve katliamlardan söz edince... ...meclis başkan vekili konuşmayı kesmiş... Oturum sırasında, oturum arasında üç parti uzlaşıp konuşmayı kınamışlar. CHP, MHP ve AKP Paylan'a 3 birleşimden atılma cezası verilmiş. Soykırım ifadesiyle tutanaktan çıkarılmış efendim. Birleşmiş şey pardon BBC Türkçe'ye verdiği hemen bu cezanın ardından konuşmuş Paylan İstanbul Milletvekili ve diyor ki Kürsüden defalarca söyledim ve hiçbir cezaya maruz kalmadım diyor. Demek ki zamanın ruhu böyle diyor. Bu sefer ceza almam da AKP'nin anayasa için MHP ile kurduğu koalisyonun ardından yeni zamanın ruhunu yansıtıyor. Diyor. Yani ilk dönemlerinin AKP'nin ilk dönemlerin tabu olmaktan çıkardığı bir konuyu MHP'nin baskısıyla tekrar tabu haline getirdiğini söylemiş konuşmamın ardından yaklaşık bir buçuk saat ara verildi. Büyük bir krize dönüştü olay. AKP'nin içinde akil insan diyebileceğim kişiler bunun ifade özgürlüğü olduğunu farkındaydı ve geçiştirmeye çalışıyordu. Ama MHP paylan atılmazsa anayasadan desteğimizi çekeriz dedi. Bu tehdidin sonunda AKP cezalandırılmama karar verdi diyor. Yani çok bir pazarlıktan bahsediyor. MHP'nin de elinde artık böyle bir güç kötü var. bir pazarlık. Meclis iç düzüğünün 165'in 161. maddesine göre cezalandırılmasına da anlam veremediğini söylemiş. 161. maddede Türkiye Cumhuriyeti'ne veya onun anayasa düzenine sövmek, meclis yapıları yahut eklentileri içinde yasak bir eylemde bulunmak. Bunlardan hiçbiri yok diyor. Çünkü benim konuşmamda soykırım ifadesini kullanmam. Türkiye Cumhuriyetine söylemek değildir. Soykırım olduğu dönemde Türkiye Cumhuriyeti daha kurulmamıştı. Ermeni halkının başına gelenleri böyle tanımladığını söyledim ve gelin adını siz koyun dedim diyor. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'de bir hezeyanla buna yedeklendi. İçine sinmeyen Cumhuriyet Halk Parti milletvekilleri cezalandırılmama yönelik oylama sırasında. Dışarı çıkarak oy kullanmadı ama milliyetçi eğilimi olan CHP'li vekiller içeride kaldı ve çoğu cezalandırmam yönünde oy kullandı diyor. Olay da şu şekilde geçiyor Onda aktarım isterseniz. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesi görüşmelerinde söz alıyor. Türkiye tarihinde yok sayılan sessizliğe büründüğü ve isyan ettiği e, Türkiye tarihinde yok sayılanların sessizliğe büründüğünü veya isyan ettiğini belirtiyor Paylan bu konuşmasında. Şunları diyor. 1913 ve 1923 yıllarında Ermeniler, bu süreler arasında Ermeniler, Süryaniler, Rumlar ve Yahudiler kaybedildi. Büyük katliam ve soykırımlarla bu topraklardan ya sürüldüler ya mübadeleler uğradılar diyor. Paylan'ın soykırım kelimesini kullanmasıyla birlikte AKP'li vekiller bağrışlarla e, ayağa kalkıyorlar. E, Başkan veki Ahmet Aydın da lütfen hal ve hareketlerinize dikkat ediniz diye uyarıyor. Evet konuşmasını sürdürüyor Paylan. Diyor ki... Bir zamanlar yüzde kırktık, bugün binde biriz. Herhalde başımıza bir iş geldi ki diyor. Ben adına soykırım diyorum, siz ne derseniz deyin. Adını hep beraber koyalım ve yolumuza devam edelim. Ermeni halkı başına ne geldiğini çok iyi biliyor. Atamın, dedemin başına ne geldiğini çok iyi biliyorum. Gelin, adını siz koyun, hep beraber yüzleşelim. Artık biz yok hükmündeyiz, binde bire düşmüş durumdayız diyor. Şey de önemli, anayasanın e ilk yazıcılarının da yüzde kırkının Hristiyanlardan oluştuğunu söylemiş. O zaman ne güzel bir çoğunluk ve temsiliyet var diyor. Anayasayı yazanlardan biri, birisi Krikor otyan mesela. Çoğulcu bir anayasa. Herkes kendini o anayasanın içinde bul diyor. Abdülhamit de o meclisi ikdas edeceği iddiasıyla padişah oldu ama bir yıl sonra Osmanlı-Rus savaşını bahane edip meclisi feshetti. Sonra da 30 yıl istibdat dönemi geldi diyor. Şimdi mesela Ulu Hakan Abdülhamid Han'ı anma toplantıları da düzenliyor evet. Başbakan tarafından. Bunlar aynı problemin istibdat yani müstebit bir şeyle bilinen Türkiye Osmanlı toplumunda ne varsa en iyi temsil edilen olduğu söylenen Abdülhamid aslında son derece müstebitliğiyle İstibdadıyla tek adam yönetimiyle bilinen birisi. İnç sadece sokakta değil aynı zamanda meclisin içerisinde de olduğunu söylüyor. Ee, hafta sonu radyo programına da konuk olmuştu Paylan. Ve mecliste yaşananlarla ilgili açıklamalarını şu şekilde yapmıştı. Bir kısmına aktarayım hemen. En kötüsü de şuydu demiş. AKP, CHP ve MHP'de soykırım kelimesini kullanmayacağıma dair zelil açıklamalar yaptılar. Mahalle baskısı da diyebilirim. Vekiller alkış kıyamet destek verdiler. Linç ortamı vardı. Ceza verildikten sonra arkadaşlarla meclisi terk ettik demiş. Durumu bir şekilde de özetlemiş. Evet Murat Sevinç de dikende şey yazıyor. Mesele şu ki Garopaylan o ilk üç maddede yok diyor. Şöyle diyor. Güler misin ağlar mısın? Anayasanın canını okunur ve devlet organları etiyle kemiğiyle bir makama tırnak içinde teslim edilirken... Meclisin cevval vekilleri ilk üç maddeye canhıraş biçimde sahip çıkma gösterisi sundular. Kutlarım. Yani değiştirilemez maddeler var ya işte cumhuriyettir. Sanıyorlar ki ilk üç maddeye dokunmazsan zevahiri kurtarırsın. Ama yani şu ilk madde devletin şeklini cumhuriyet olarak hükme bağlar. Güzel. Hatta nefis. Peki o cumhuriyeti cumhuriyet yapan ikinci maddedeki ilkeler değil mi? Eğer bunu kabul etmezsek cumhuriyet yalnızca ve yalnızca kuru bir sözcü, kupkuru bir devlet şeklinde ibaret kalmaz bunu. Diyor. Ve iki kavram birlikte ilerledi diyor. Demokratik monarşiler de var. Batı ülkelerinde de diyor. Ama yani ne diye şu, şu üç madde kabadayılıkları saçma gelmiyor. Yani şunu söylüyor. Sevdiğiniz bir şöyle bir örnek vermiş sevdiğiniz bir aile büyüğünüzü öldürüp organlarını boşaltıyor ve çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra içini talaş doldurarak salonun baş köşesine oturtuyorsunuz birisi dokunmaya kalkınca da sakın ha o bizim babamız filan diyorsunuz birileri de size bakıp ulan ne vefakar evlat bunlar diyerek takdir ediyor çok mu saçma geldi o zaman ne diye şu ilk 3 madde kabadayılıkları saçma gelmiyor diyor Mehabellerin tavrıyla bu örneğin ne farkı var? Anayasa'daki güçler ayrılığını güler oynuyor, güle oynuyor, ortadan kaldır, temel ilkelerin içini boşalt, sonra içini boşaltıp anlamsız hale getirdiğin o ilkeleri anayasanın baş köşesine koyup kimseye dokundurtma. Salonlarımızdaki köşe yastıklarına gösterilen o büyük hürmetle. İşte yazının başlığında Garo Paylan var. HDP milletvekili ama bunun bir önemi yok. Gösterilen tepkide mesele Ermeni oluşu. Efendim kürsüde soykırım demiş. Bunun üzerine büyük tepki görmüş ve soykırım sözcüğü tutanak dergisinden kendisi de meclisten çıkarılmış. Oysa Paylan diyor ki konuşmasına biraz önce sen de söyledin. Adını siz koyun. Yani o zaman biz yok hükmündeyiz binde bire düşmüşüz. Evet adını siz koyun biz koyalım hiç 100 yıl önce bu toprakların nüfusunda gayrimüslimlerin oranına baktınız mı merak edip ne oldu sahibi insanlara? Hiç. Türkiye'nin tüm komşularında çok sayıda etnik grup ve din varken bizim nasıl olup yalnızca Türklerden oluştuğumuzu düşündünüz mü? Bir kez bile ya nasıl olur da tarihi böylesine eski ve böylesine zengin bir toprakta coğrafyada yalnızca Türkler olur ne tuhaf sorusunu sordunuz mu? Çoğu sormuştur bu yazıyı okuyanların kuşkusuz diyor. Buna mukabil biliyoruz ki sormadan, yaşamında bir kez bile düşünmeden ömür geçiren milyonlar var. Ermeniliği küfür olarak kullanan, hala tehdit olarak algılayan. Hatta Türkiye'de yaşayan Ermenileri yabancı zanneden. Buradan ilk maddede güvence altına alınmış Cumhuriyet İlgesi ve Cumhuriyet'in yurttaş tanımına gelelim. Cumhuriyet'in ilk anayasası olan 24'ün yurttaşlık tanımı bugünkünden daha başarılı. Türktür demez, Türk denir der. Ayrıca 24'ün tutanaklarına bakıldığında Türklük sıfatının ırkçı bir niyetle benimsenmediği belli. Herkesi kapsar bir anlamı olduğu savunulmuş ancak burada duralım. Yurttaşlık tanımı olarak düşünülen Türk denir ifadesi de göründüğü kadar masum değil, Gayrimüslimlere, özellikle Ermenilere Türk kimliği layık görülmediği için tercih edilmişti o tanım diyor. Yani sonuç olarak işte bir 19 Ocak günü katledilen Hrant Dink ve iki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarılan Garopaylan kendilerine bu sıfatın layık görülmediği yurttaşlar. Eşit yurttaşlar. Neyse, işi bu bu, yani bu zihniyet bugün ya da yarın nefes almamızı sağlayacak bir anayasal düzen kuracak öyle mi ah canlarım neyse işi bulandırmanın alemi yok şimdi ne ilgisi var anayasayla Garopayla'nın Allah aşkına değil mi hem Ermeni hem bölücü belli ki zaten zamanında büyük bir gazetemiz Öcalan içinde Ermeni Dölü manşetini atmamış mıydı gururla boş verelim şimdi bunları biz adı da değiştirilen yeni hakimler savcılar yüksek kurulu SYK üzerinde konuşalım örneğin Aa, çok heyecanlı kaç kişiden oluşacak acep yetkileri neler olacak üyeleri kim kimler seçecek deniyor ki 12 kişi olacakmış yenisi valla bana uyar ama keşke tek sayı 13 filan olsa Adalet Bakanı hakem olur altışarda minyatür kale yaparlar diye bitiyor yazısı Murat Sevinç'in dikende kaleme aldı böyle acayip bazı şeyler daha var onları da söyleyelim Cumhuriyet Halk Partisi'nin ziyaret talebiyle ortaya çıkan bir şey var onu gördün mü? Nedir efendim? Ee, Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye eş başkanı 24 Kasım'da tutuklanmıştı. Meğerse Elazığ T-tipi cezaevine nakledilmiş. Evet. Ama bu başvuru olmasa ortaya çıkmayacakmış. 74 yaşında 21 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Örgüt üyeliğinden tutuklanmış 24 Kasım'da ve Silivri'ye gönderilmiş. Kalp pili taşıyor. Aylık rutin kontrolleri dahi yapılmıyormuş. Sağ gözünde katarakt oluşmuş. Kataraktın ilerlediği ve mutlaka ameliyat olması gerektiğini söylemiş. Olsa bile sonrasında hijyen koşulları gerekiyor. Ne yazık ki cezaevinde bu mümkün değil diyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bile 74 yaşındaki Ahmet Türk'ün rahatsızlığı ileri aşamadaysa tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanması sağlanmalı açıklaması yapmıştı. Ama yok böyle bir gelişme. Evet. Yani de zaten kayyım atanmıştı Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne de beni en çok çarpıcı bulduğum şey dikenden okuyorum bunu da bana en çarpıcı gelen nokta Türk'ün Elazığ'a sevk edildiği Silivri'den Elazığ T tipi cezaevine sevk edilmiş. Elazığ'a sevk edildiği Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin kendisini ziyaret etmek istemesiyle ortaya çıkmış. Nakil işlemi dün gece geç saatlerde gerçekleşti. Yani kapalı kapılar ardında çok tuhaf şeyler oluyor. Yani Adalet Bakanı da Türkiye'de gazetecilikten bir tek kişi bile e, e, şey değil diyor. Hapiste değil şeklinde bir açıklama yapıyor. Türkiye cezaevlerinde salt gazetecilik yaptı diye tutuklu hiç kimse yoktur diyor. Adalet Bakanı'na soru önergemdir. Başlıklı yazısında da bugün Cumhuriyette Aydın Engin de isimli pösteki saymayı göze aldım ve derleyebildiğim tutuklu gazetecilerin bir listesini çıkardım ve alfabetik sıraya soktum eksikleri vardır ama bu kadarını becerebildim şimdi lütfen bu gazeteciler listesine bakınız ve hangilerinin gazeteci dışı suçlardan tutuklandıklarını söyleyiniz diye başlıyor ve tamamını saymış sayacak halimiz yok ama çok sayıda bildiğimiz isim var aralarında tanıdığı Cumhuriyet'ten, Zaman'dan, TRT'den ve başka haber ajanslarından, Diha'dan bağımsız gazeteci yazarlardan adını bildiğimiz çok sayıda dergilerden insanlar var ve bir tanesinin bile Gerçekten şeyi yok. Aynı Bakan Bekir Bozdağ'ın belki de akıl yürütme yöntemi farklı çalışıyor birçok insanda. Kendisi aynı zamanda demiş ki, e, diktatörlüğe ve otoriter yönetime engel olduğu için cumhurbaşkanlığı sistemine evet diyorum. Kuvvetler ayrılığının tam sağladığı ve tek adamına izin vermediği için cumhurbaşkanlığı sistemine evet diyorum demiş. Öyle deyince oluyor demek ki. Yani Baktım kuvvetler öyle. ayrılığını kaldırıp tek adam rejimine geçtiğini bütün Türkiye'deki hukukçular... İşte düşünenler, yazanlardan büyük bir bölümü yazıyor, ispatlıyor ama madalya bakın farklı Farklı düşünüyor. Cumhurbaşkanı da bazı konularda farklı düşünüyor. Mesela şey son olarak şey söyledi. Ne demişti şimdi aklımda aldı birdenbire ama hiç meclis iç tüzüğü iyi çalışmasını engelliyor, bürokratik engeller yaratıyor diyor on değişmesi de çok iyi olur diyor. Meclis iç tüzüğü de değişecek. Yalnız e, hatırlatmak istediğim şey Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı 2003'te meclise geldi. Ve 2003'ten 14 seneden beri bu iç tüzükle hiç şikayetleri olmadan çalışmışlardı. Bu yeni bir durum mu oluyor? Evet. Mantığım da bir zorlanma oluyor. Aynı, aynı hisleri ben de paylaşıyorum. Ayrıca bir açıklaması daha var. 15 Ocak'ta yaptığı. Belki 14 Ocak'ta olabilir. T24'ten okuyorum. Saat 5'te girilmiş. Her neyse. Mecliste görüşülmekte olan anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi ülkemize doping etkisi yapacaktır. Yeni Türkiye'nin inşası önünde Allah'ın izniyle kimse duramayacak demiş. Benim bildiğim kadarıyla doping etki yaptığı söylenen madde yasak bir madde. Yasak. Yani etkili, normal... Eşitliği e, bozuyor ve sağlığa aykırı maddeler içerebilmesi açısından tehlikeli bir Hem şey. sağlıklı hem de eşitliği bozduğu gerekçesiyle sporcular arasında e, yasaklanmış maddelere deniliyor doping. Evet. Ya sonuçta bu yasaklanmış ve eşitliği bozan yapı aynı şekilde anayasa değişikliğiyle beraber Türkiye'de mi hissedecek yakın zaman içerisinde? Öyle diyor. Planlanan buysa... İşçilikte de değişince... Biraz yasa dışı durumlarda ortaya çıkabilir doping üzerinden kurulacak olan metaforla beraber okunduğunda. Umarım evet. öyle olmaz Peki maddelerden bahsetmişken kimyasal maddelerden doping deyince benim aklıma da Nutella tartışması geldi. Onu takip ettin mi? Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ömer Faruk Çelik Nutella'nın yapımında kullanılan palmiye yağının kanserojen madde içerdiği yolundaki iddialarla raporu inceleyip değerlendireceğiz demiş. Daha vakit var demiş. 200 derecenin altında üstünde rafine edilince kırmızı doğal kırmızı rengini değiştirmek nedense kimse sevmiyor. Kırmızıyı anlaşılan belki komünistliği hatırlatıyordur diye. Bir de kan, kan. Ha, kan. Bir de kokudan arındırmak için niye kan merakı yok mu genelde insanlarda? Neyse. Kokudan arındırmak için yüksek ısılarda kokusta o işe olmuyor. Rafine ediliyor. O zaman da karsinojen oluyormuş yani kanser yapıcı ve uzun uzun konuşuluyor. İnsan şimdi... sağlığına tehdidinden bahsediliyor da kimse ev şeye, çevreye olan etkisinden bahsetmiyor galiba. Ben de onu söyleyecektim şimdi. Yağam, tam o doğru. Hoş söyledin. Neden kimse ünlü şarkıda olduğu gibi yağmur ormanlarından bahsetmiyor? Endonezya, Filipinler bir ülke daha vardı. Bu üçgen içerisinde dönen dumanlardan bahsediyorduk 2 sene evvel açık gazeteci içerisinde. Evet. 2 ee, sene ve 12 18 sene. Sırf bu adalar üzerinde, ada ülkeleri üzerinde yapılmış olan, e, ikilmiş olan alanların yakılması ve yakılan yerlere bu palmiye, palm oil, palmiye yağı ya da palmiye çıkartacak öyle. plantasyonların ikilmesi için bu orman yangınlarının çıkarılmasından bahsediyorduk ve çıkan dumanlar Üç ülkeyi birden etkilemişti. Ve bir de orada bir daha artık geri gelmeyeceği için ormanlar dünyanın iklimi geri döndürülmez bir şekilde bozulmaya da devam ediyordu. Ama olsun çikolatalar, kekler, bisküviler, dondurmalar, cips ve güzellik müstahları, dudak parlatıcılar, Malezya, Malezya evet hatırladım haklısın. Evet, fakat bakan bakacağız işte demiş ve unutmuş. Hatta tam olarak Singapur, Malezya ve Endonezya'ymiş. Filipinler deymiş. Hatta Filipinlere kadar da ulaşmış. Evet, 4 Filipinlerde dört olması lazım, evet. 2015 Ekim'in ayında, Eylül-Ekim aylarında ortaya çıkan yangımlardı bunlar. Ve bunlardan bahseden yok, sadece insan sağlığına olan tehdidinden bahsediyor. Sadece Palma Ölü'de, yani Panama'da, Nutella'da de kullanılmıyor. Diğer gıda maddelerinde de aynı şekilde kullanılıyor ve gündelik hayatta kullandığınız birçok maddenin içerisinde böyle madde. dudaklarınıza sürdürüz o de dahil olmak üzere. Peki ama şimdi önemli bir müjdeli haberimiz var. Yeni müfredatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın milyonlarca çocuğun eğitimini okuyacakları kitapları ve derslerin işleyişini belirtecek taslaklar açıklandı ve iki önemli şey var. Bir tanesi evrim kavramı gitti bitti. E, dünya tarihinden çekildi. Darwin'le beraber gitti. Onun yerine ne geldi? Ne gelmiş efendim? Cihad. Cihad mı? Evet. cihat kavramı. Cihad kavramı anlatılacakmış artık yedinci sınıflarda. İmam Hatip okullarında tevhid ve vahdet medeniyeti konusunun kazanımlarında medeniyetin temel esaslarının önemi anlatılırken cihad kavramı temel hak ve özgürlükler ve vatan sevgisi konularıyla birlikte ele alınacak. Bu evet. ülkelerde yani daha doğrusu diğer ülkelerde anlatılıyor mudur bunlar müfredat içerisinde giriyor mudur acaba yani sadece Türkiye değil Müslüman olan bir ülke olarak biliyorum ben dünya üzerinde. Bilmiyorum. Bunu Irak'a var, İran'ı var, Suriye'si var, Mısır'ı var, Katar'ı var Cezayir'i, Fas'ı, Tunus'u var. Bu ülkelerde de aynı şekilde müşrudatta var mıdır? Yoksa Türkiye tek başına cihat kavramını öğrencilerine anlatarak dünya üzerinde bir değişimini planlıyor. İkincisi olabilir ama şimdi ben şey yapmadan o zaman diğer araştırmadan ülkeleri, söz vermeyeyim. Diğer ülkeleri de buna dahil olmayan, bu anlayışa, bu diskura, bu söyleme dahil olmayan diğer ülkelere mesajı da Türkiye'nin başlattığı bu değişimin mesajını da Charles Darwin versin. Diyor ki Charles Darwin, var olan türlerin en güçlüsü, ülkelerin olarak düşünün siz bunu, en zekisi değildir hayatta kalan değişimi en çok ayak uydurabilendir. Birader İslam ordusu da vardı hatırlarsınız. Evet. Şii İslam. O da ortadan kalktı. Ee, ama işi de karşı yayınlanan bir başka toplantıdaki deklarasyona birçok ülke destek vermiş. Askeri anlamda birçok işbirliği var da eğitim alanında var mı bu işbirliğine biraz bakmak lazım. Detaylı olarak bakmak lazım yoksa en radikal üç Türkiye'm olmaya başladı. Onu da merak ediyorum ben açıkçası. Evet, Allah'a kulluk ve ibadet ünitesi başlığı altında Allah yolunda mücadele cihat konusu başlı başına işlenecekmiş. Bilimsel gelişmeleri takip edebilmek için de Arapça şartmış. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bir açıklama bu aynı zamanda. Hükümet 5. sınıf yabancı dil hazırlık eğitimine ayırmaya hazırlanırken e, Milli Eğitim Bakanlığı İmam Hatip ve Ortaokul öğrencilerini bilimsel gelişmeleri takip edebilmek için Arapça'ya şart konuşmuşlar. Evet. Arapça'da bilimsel eğitim Söyleniyor ve tartışmada yaratmış galiba Şimdi Darwin gitti Böyle orta çağdaki gitti, bilimsel gelişmelerden Bahsediyorlardır İkincisi Atatürk Konuları çok azaltılmış Ve yerine Halil Paşa gelmiş Nasıl Atatürk konuları Azaltılmış yahu Evet azaltılmış yerine Halil Paşa yani Halil Paşa nedir diye niye sormuyorsun bekliyorum heyecanını. Ben Atatürk'ün konularının azaltılması hakkında çok fazla soru işareti barındırıyorum şu anda Onun Kafanın yerine Kutül Amare Zaferi çocuklara öğretilecekmiş. Gerçekten de e, İngilizlerin tarihlerindeki en yani, Birinci Dünya Savaşı'ndaki en önemli yenilgilerinden biri açlıktan ölen Hintli askerlerin fotoğrafları da var. Türk kuşatması altında ölen yanlış komutan filan ama komutan Townsend büyük adada mı ne yaşadı ve çok eğlendi. Açlıktan ölenlerin durumuyla onları da anlatacaklardır herhalde. Türk zaferi midir? Evet, öyle de sayılabilir. Almanlarla başlamıştı ama son olarak da bir şey, iki şey daha söyleyeyim, bitirelim. Eee Adanaspor'la spor, spor haber veriyorum. Adana spor taraftar gruplarından Ultras, Bermuda Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu'na gelmişler stada. Turuncu Beyazlı taraftarların hazırladığı el emeği pankartta ne yazıyormuş? Ne yazıyormuş efendim? Yani pankart stada alınmamış. Yasaklanmış. Ha. Pankart gitmiş evet. He. Gerekçe? Gerekçe Will succeed together yazıyormuş. Yani birlikte başaracağız diye yazıyormuş ama İngilizce. Olduğu için. Evet. Yabancı İnsan, dilde yani. kelimeler içerdiği gerekçesiyle stada alınmadığı imene sürülmüş. O yer. Gol Türkçe mi? Gol, Gol Türkçe. Gol. Gol. Gol. Göl'den geliyor değil mi? Evet. evet. Göl olmaktan geliyor. Göl oldu diyelim. Futbol da Türkçe. Evet. Fut ayak. Bildiğimiz Türkçe'de futbol demez misin sen ayağa? Foot. Evet. Evet, Futun de, ağrıyor. bol de, bol, Aynen. top. İşte e, bir de e, Uzataya bir kez daha günaydın dedirecek bir şey var bize. Çocuk kalmış bir toplumuz diyor ya biz. Bartın'da oluyor olay, Amasra ilçesinde sevgilisin ismini mumlarla yazmak isteyen maden işçisi evi yakmış. Yangını söndürmek için mutfağa koşmuş genç suların kesik olduğunu fark edince itfaiyeyi çağırmış neyse ev harap olmuş ama büyük maddi hasar varmış bir de video hazırlamış özür dilerim Ayşem yazıyor ben bir eşeklik yaptım şimdi de özür diliyorum tam iki saat sürdü belim ağrıdı evi yakıyordu. Ben özrümü diliyorum. Gerçekten zorlandım." demiş. Ya, böyle işte. Amerika'daki Trump karşıtı Hı, evet. gösteriler başladı ve çok o, eyaletlere yaygı, yayılıyor. Boykot onları yarın etraflıca ele alma fırsatını bulacağız herhalde. Umarız yani. Devir teslim töreninde gerçekleşmek üzere Gelecek cuma günü. cuma. Evet, ama ondan önce ...çok sayıda milletvekili... ...katılmayacağını açıklamış... ...en az tamam. 13... Evet, ...çok ciddi bir boykot hareketi var... CNN katılacak mıymış? Bilmiyorum... ...CNN'de çok ağır bir muameleye maruz kaldı... ...basın toplantısı olmayan bir basın toplantısında... ...tam bir diktatör gibi davranarak... ...kendisine hiçbir hakkı olmadığı halde... ...CNN'e söz hakkı vermedi... Siz ben, yalan haber yapıyorsunuz dedi hanımın yani. yüzüne karşı muhabirinde. Ve söz hakkı vermedi. Buna hakkı yok. Basın toplantısı falan böyle yapılmaz. Ama Cumhurbaşkanı da Erdoğan da bunu beğendi. Nasıl susturdu filan, benzetti gibi laflar kullandı. Pekala bitirelim. Artık bir şey çalmıyoruz ve ayrılıyoruz huzurlardan. İnşallah daha güzel günlerde buluşmak üzere diyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. 아직 갔대.